Oh yeah. ne Merhaba Kainat. Bugün 16 Nisan Cuma. Yıl 2010, ay 4, gün 106, Kasım 160. 1431, Hicri Cemazü'yle 2, 1426, Rumi Nisan 3. Fırtına. Günün Tarihi. 121 yıl önce bugün 16 Nisan 1889'da... ...Sarlotipi ile sinemanın ölümsüzleri arasına giren... ...İngiliz oyuncu ve yönetmen, yazar besteci yapımcı Charlie Chaplin... ...Londra'da doğdu. Pek çok kısa metrajlı sessiz filmden sonra yumurcak, altına hücum gibi filmlerde oynadı. Hala belleklerde olan sahne ışıkları filminde de yönetmenlik yaptı. Yemek listesi gün 106. Karışık dolma, makarna, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Kez açık Radyo Burası, 94.9, Açık Radyo.com ve onun Açık Gazetesi. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Dusty Springfield'la ile açılışımızı yaptık. Son of a Preacher Man adlı şarkıyla. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien asıladı. Ama Dusty Springfield diye biliniyor. Oldukça... Önemli beyaz sol diye mavi gözlü sol diye e, adlandırılan yani siyahi gibi sadığa veren bir müziğin önemli simalarından biri çok sansüel bir sesi olduğu da söyleniyor. Evet onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça 16 Nisan 1939 doğumluydu. 1999'da da hayata veda etmişti ona da bir günaydın dedik. Haberlere bakalım. Kül bulutları Batı Avrupa'da hava ulaşımını aksatıyor diye bütün hava şeyleri durmuş. Batı Avrupa'da hava trafiği dün yüzlerce uçak seferi iptal edildiği İrlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da bütün uçuşlara ara verildiği Londra'da günde ortalama 1200 uçağın inip kalktığı Heathrow havaalanının da kapalı kaldı yarın da kapalı kalması mümkün olduğu belirtiliyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'da uçuşlar aksadı. Amerika'dan Avrupa'ya yapılan seferlerde etkilenmiş durumda. Buzulların altında 200 yıldır sessiz duran Yanardağ ilk kez geçen ay faaliyete geçmişti İzlanda'da. Yanardağ'ın ikinci kez ve daha şiddetle indifa etmesi buzulların erimesine ve sele yol açmış. Böyle bir haberle açılışımızı yapıyoruz. Ölüm haberleri var biraz da onlardan bahsetmek zorundayız. Afganistan'da yine çok ölümcül haberler geldi. Almanya baya endişeler içinde. Dört Alman askeri ölmüş durumda Kunduz bölgesinde devreye gezen araca saldırı, roket saldırısı. 5 asker yaralı. Geçen hafta, pardon iki hafta kadar önce de 3 Alman asker gene öldürülmüştü. Toplam 2003'ten bu yana 43 Amerikan askerinin öldüğü ve Almanya'da da bayağı bir hoşnutsuzluk rüzgarı esmeye başladı. Biri de Deutsche Welle'den de birinci haberdi bu sabahleyin bizim radyoda kulak verdim. Ayrıca da Kandihar'da içi patlayıcı madde dolu bir araçla yapılan bombalı saldırıda altı yaralı birçok binada da ağır hasar görüldüğü belirtiliyor. Afganistan demişken Macristal komutan, şuralara başvuracağım, o danışıp öyle girişeceğim demişti. Yani bir çeşit demokrasiyi uygulayacağını belirtmişti, vazgeçmiş Macristal Stanley. Mike Crystal'dan bahsediyoruz o da yani Amerika ve NATO kuvvetleri komutanı Afganistan'da yani Kandahardaki yerel liderler, şura denilen heyetler tabii ki görüşmelerin yani daha doğrusu operasyonların nasıl yürütüleceği konusunda şartları biçimlendirmede yardımcı olur ama biz karar veririz demişler Oysa bayağı şöyle bir problem var burada. Karzai mesela onlara danışmadan hiçbir şey taarruz olmaz, operasyon yapılamaz demişti. Karzai ile de ilişkilerini, onu nasıl değiştireceklerini düşünüyorlar. Bu arada ilk defa olan bir şey de ABC News'dan bir haber var. Amerikalı bir amiral yardımcısı. Ailelerin evine gitmiş ve öldürdüğü insanlar için özür dilemiş. Bu ilk defa oluyor böyle bir şey. Hı hı. Amiral William McRaven, özel operasyonlar komutanı, birleşik özel komuta, operasyonu sorumlusuymuş komutanı. İki de koyun getirmiş ne için? Şey olarak, bedel olarak öldür, ailenin şeyini. İki kişi mi öldürmüş? Ee, evet. iki hamile kadın ve üç de masum sivil öldürmüş. Onun karşılığında iki koyun da getirmiş ve teslim olmuş şey anlamda. Törelere uygun şekilde davranmış. Aslında silah bırakmamış da ben size teslim oluyorum. Beni affediyor musunuz demiş. Gö ilginç bir şey. Güneydoğu Afganistan'daki şey zaten af dilemek anlamına geliyormuş iki koyun. Öyle mi? Örmek. Baba da affetmiş. iki oğlunu, iki kızını ve bir de torununu kaybetmiş olayda. Ama McRaven'ın özrünü kabul etmiş. Ne diyorsun? Vallahi diyecek çok fazla bir şey yok yani daha doğrusu e, zorlanıyorum ben de bir şey söylemekte ama e, yani daha çok aslında ailelerin affetmesinden öte suç dediğimiz kavram geleneksel olarak ne oluyor bilmiyorum iki koyun mu beş kuzu mu e, oralarını bilemem ama en nihayetinde ceza davasına tabi bunu biliyorum sanırım e, bunun da hesabını ailelerden öte hukukun önünde vermesi zaten hani bildiğimiz sistemin gereği gibi geliyor bana. Herhalde nazikçe e, ne hissettiğimi böyle ifade edebilirim. Yani efendim demiş ben e, kazayla sizin sevdiklerinizi öldüren askerlerin komutanıyım. Bu, bugün size taziyelerimi sunmaya geldim ailenize ve dostlarınıza akrabalarınıza. Aynı zamanda da bu feci bir korkunç trajediler için beni affetmenizi istemeye geldim demiş. F çok farklıyız biz efendim demiş. Adam, siz bir aile babasısınız, pek çok çocuğunuz ve pek çok dostunuz var. Ben bir askerim ve hayatımın büyük bir bölümünü de deniz aşırı yerlerde ailemden uzakta geçirdim. Ama benim de çocuklarım var ve kalbim sizin için acıyor demiş. Hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. ABC News'tan Nick Schifrin Alim Agan'ın birlikte hazırladıkları bir haber. Yani adama da insan ne diyeceğim üzülüyor yani de bu hallere düşürenler kader utansın değil. Ee, yani amirali hallere <gülüyor> düşürmekten çok etken gördüğüm bir tip benim mesela amiral dediğinde edilgenden çok. Yani bu hallere düştüyse e, kendi ellerinin eseridir. Yanlış emirler vermiştir. Doğru olmayan işler yapmıştır ve bunun sonucunda ancak bunlar olmuş olabilir gibi düşünüyorum. Çok mu sert düşünüyorum? Yok adamı oraya... Yani bu haller hakikaten insanlık adına da utanç verici. Yani Tamam tabii kötülük sıradandır. Kabul ediyorum bunu ve sıradanlığı da zaten en kötü yanıdır. Gayet normal ve günlük hayatın içindedir ama... Ee, bu onu yani, normal olması kabul edilebilir kılar mı ondan emin kılmıyor değilim. Kılmıyor ama yap... Yapmasa daha kötüydü belki. De. Tabii yani bundan evet. beteri de vardı. Oh ne de güzel oldu. Harika beş kişinin daha canını aldım diye de geziyor olabilirdi. E, savaş kahramanı evet, olarak. Öylelerini de görüyoruz Tabii. çünkü. Beterin yani. beteri var kabul evet. ama e, bu da beter Çok olduğu de, gerçeğini şey. değiştirmiyor evet. yani. Değiştirmiyor hayır. Bu arada Bakıyev Kırgızistan'dan kaçmış. Evet. Kırgızistan'ın devlet başkanı Kurmanbek Bakıyev'den görevinden resmen istifa etmiş garanti almış mı acaba herhalde almıştır can ve mal güvenliği garantisi istiyordu geçici hükümette istifayı doğrulamış ve bir ara Türkiye'ye geldi söylentisi de dolaşmış onu duymuş muydun hemen gazetelerde böyle bir şey de var hangi gazete gördüm hatırlamıyorum milliyette galiba evet devri kırgız lider Türkiye'de iddiası çıkmış ama Amerika'ya göre şeyde oldu anlaşılıyor Kazakistan'a gitmiş. Daha önceki taleplerinin yerine getirilip getirilmediğini de bilmiyorum. Mallarının da güvence altına aldığını, alındığını filan. Malları da mı güvence altına alınmış? İstiyordu. Ha. Öyle bir talep. 80'den fazla insan öldüğü belirtiliyordu. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim ekoli yok muymuş orada? Yani görüntü olarak en azından. <gülüyor> Mallarına... El konmuş mu bilmiyorum. Ama böyle bir durum var. Davutoğlu da, Davutoğlu da krizlere el attı diye bir haber var. Amerika'da Dışişleri Bakanı gelecek hafta İran ve Azerbaycan'a gidecekmiş. Yunanistan'la ilgili de sürpriz bir gelişme olduğu söyleniyor. Türkiye'nin Yunanistan'a yardımcı olmak istediğini söylemiş. Yani sorun çözücü bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Davutoğlu'nun da. Ama öte yandan da İran'a Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere herkes bastırıyor. Malezya devlet petrol şirketi İran'a benzin satışını da durdurmuş. Amerika'nın baskısıyla geçen ayın ortasından beri Petronas sözcüsü İran'a benzin göndermiyoruz demiş. Aslında dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri ama rafinerileri hem küçük hem de yıllardır süren ambargo nedeniyle bakımsız o yüzden ithal etmek zorunda kalıyormuş. Böyle bir durum var ama Oğlu'nda bir yorumlarından, yorumlarından birini daha yazmış. İran'da İran İran'da mesela Ahmedi Necat gibi bir adamın elini de kurt güçlendirdi Amerika baskı yaparak diyor. İçeride müthiş muhalifleri ezmesine rağmen ve bütün Amerika'nın baskılarına rağmen de Rusya ile Çin, özellikle de Çin ciddi bir yani lafta kalmanın ötesine geçmeyecek bir yaptırıma gitmeyecekler. Öte yandan da İran'ın İran'dan yana işliyor zamanda bir nükleer silah yani nükleer güç olma yolundaki şeyi demiş. Yani siz Ahmedi Necat olsaydınız 60 yıllık şey 30 yıllık Amerikan politikası fena halde geri tepmiş gözüküyor. Hatta belki de 60 yıllık bir şeyden bahsetmeliyiz diyor. İşte darbeler yaptı CIA darbeleri vesaire. İran bugün her zamankinden daha güçlü ve bu da Amerikan politikaları yüzünden. Ahmedi Necat olsanız teşekkür etmez miydiniz Amerika'ya diyor. Bu da bir şey, durum. Doğrusu üzerinde düşünmeye değecek bir durum. Kazakistan ilk nükleer santralini de kuruyormuş. Gözünüz aydın. Öyle mi? Evet. Ne yapacaklarmış? Yani enerji, enerji ihtiyacı. Enerji ihtiyacı. Anladım. Evet. Aktau şehrinde kurulacakmış. Bir de şeyde ilgi çekici bir şey. İsrail şey demiş. Biz nükleer silah hı hı. antlaşmasını onaylamayacağız demiş. Bize başına baskı yapmayın demiş. Peki İran filan diye soracak olursanız demiş. Ev evet. olarak konuşuyor. Evet. Onlar taraf ama hep çiğniyorlar İran Suriye o anlaşmayı. Önemli olan anlaşmaya taraf olmak değil anlaşmanın ruhuna uygun davranmak mı diyor. Aşağı yukarı öyle diyor. Onun için de katiyen yani Katıldım dedi. ya gerçekten. Hı. Ve anlaşmanın ruhuna uygun davranacaklar mıymış? Yani bunun anlamı nükleer silah sahibi olmamak falan ya. Evet İsrail Savunma Bakanı Evet Barak diyor ki dostlarımıza ve müttefiklerimize şunu söylüyoruz. İsrail'i bu antlaşmayı imzalamaya, nükleer silahların yayılmasını önleme, antlaşmasını imzalamaya zorlamanın hiç zorlamaya mahal yoktur. İsrail hiçbir zaman başka ülkeleri ve ulusları tehdit etmemiştir oysa İran bugün ve geçmişte Suriye, Libya ve Irak bu antlaşmayı imzalamış olmalarına rağmen sistemli olarak bozmuş, çiğnemişlerdir ve özellikle de İsrail'in varlığına açık tehditte bulunmuşlardır diyor. Beğendin mi, beğenmedin mi? Ya işte zaten tam sorun burada yani sözlerle ilgili genellikle ben mesela çoğu siyasetçi hep kendimi alkışlarken buluyorum Bazen televizyonun önünde bile bayağı çap çap çap çap çap diye. E, yalnız ne yapıyor olduğunu ve bunu hangi bağlamda söylediğini e, düşünmeye başladığım zaman keyfim kaçıyor. O yüzden olabildiğince düşünmeyip alkışları daha yüksek tutmaya çalışıyorum ki. E, alnımı arada şaplaklamıyor Yapıyorum mı? yapıyorum baktım hala daha yetmedi ses çap çap çap çap alnımı alnımı alkış tutuyorum. Ee, ya Zor bir şey. Zor. Yani hakikaten onların işi de zor. Bizim işimiz de zor. Evet. Benazir Buttu'nun suikast raporu da nihayet açıklanmış Birleşmiş Milletler ve çok acayip bir sonuç çıkmış. Hı -hı. Suikast engellenebilirdi demiş. İki yıl önceki rezaletten bahsediyoruz. O dönem general müşerrefin yönetimindeki askeri hükümeti de sertçe eleştirmişler. Tedbir alınmadı diye. Bir diğer engellenebilir suikaste de milliyette sürmanşette bugün. O da emniyet İstihbarat başkanı Sabri Uzun'dan geliyor açıklamalar. Bana bildirseler Hrant ölmezdi demiş Sabri Uzun. Ve aslında ilginç şeyler de söylüyor gerçekten içeriğinde. Aynı şekilde şok diyebileceğimiz durumlar. E, dönemi çünkü istihbarat müdürü ve istihbarat e, emniyet istihbarat başkanı. Evet, şoku, yani bir binazır Butun'un veya da Benazir hı hı. E, devlet başkanı olarak öldürülmesinin önlenmediği raporu ne kadar şok ediciyse bu da en az yani evet. en az demeyeyim ama bir, bir o kadar. kadar bir o kadar Şok edici gerçekten. Tam şunu söylemiş. E, bana gelen müfettiş raporlarında Hrant e yönelik ses getireceği eylem yapılacak diye bir rapor vardı. Halbuki e, eğer bilseydim çünkü o dönemde Hrant öldürüleceği, bunun için para ve silah demin edildiği bilgileri de varmış istihbarat istihbaratlarıyla. Bana raporlanmadı bunlar. Eğer bunlar raporlansa zaten koruma verirdik ve inanıyorum ki bu olaylar hiç gerçekleşmezdi diyor. E, şimdi benim aklıma hemen şey geldi yine tam alkışlamaya başlayacaktım. 2 e, ay kadar önceki, iki ay bile oldum emin değilim, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı hrantik cinayetiyle ilgili e, İçişleri ra raporu. Şunu yazıyordu İçişleri raporu, her şey gayet yolundadır, herkes görevini yerine getirmiştir, takdiri ilahi sonuç olarak olacaksa olur. Tabii bunu demiyordu ama mealen buydu üç aşağı beş yukarı söylediği şey, suçlu kimse yoktu, sorunlu hiçbir olay yoktu, görevi ihmal asla ve kata yoktu. Dalga geçer gibi böyle bir rapor çıkarttı İçişleri Bakanlığı. Şimdi e, Emniyet İstihbarat Başkanı böyle bir şey söylüyorsa o zaman o raporları hazırlayanlarla ilgili bir soruşturma var mı diye de bir merak uyandı kafamda. Ben Kesinlikle. alkışlarla bastırmaya çalışıyorum. Ben de yavaş yavaş artık alkışlara katılacağım ama anlamı da karışlamaya, kendi anlamı şaplaklamaya da var. Yer hatırlıyor musun? Can. Türkiye seninle gurur duyuyor, Türkiye sizinle gurur duyuyor falan diye bir süreç yaşadık. Susurluk sürecinin hemen ardından. Bir gururlu... E, ...mağrur hayat vardı ortada... ...manyakça yani hiç normal Halk olmadı. Rantik cinayetinde bile yaşandı... ...türkü bile yakıldı. Evet. Ee, ya bütün bunların... hani ...bütün akışını zaten benim de derdim tam oydu. Oradan oraya neler değişti... ...neler değişmedi artık tek fark... ...çıkıp devletin de kurşun atan da yiyen de... ...şereflidir demiyor olmasıysa... ...bu harika bir gelişme diye devam edebilecek bir durum değil. Ama Az da değil tabii. Yine. Az da değil tabii. Gene aynı şeyi konuşabiliriz. Beteri, yani beteri bunun ya. konuşuluyor olması... ...çeşitli gazeteler, Milliyet Gazetesi'nin manşetinde hı hı. yer alması... ...Bana Bildirseler Hrant Ölmezdi manşetiyle çıkması... ...dönemin istihbarat müdüründen davanın seyrini değiştirecek açıklama diyor. Nidim Şener'in... E, ...kitabıyla ilgili... ...gazeteci Nedim Şener'in yargılandığı... ...bir davada ilk kez ifade veriyor... ...Sabri Uzun. Ve çok emniyet istihbarat... ...daire eski başkanı... Bu arada en ağır cezalarla yargılanan kişi... ...Hrant Dink cinayetinde de Nedim Şener. Evet. Ee, yani katil Dünyanın dahil. Bu acayip... ...adalet anlayışlarından... ...birine gidiyoruz orada tabii. Polis müdürü... Yani, Nedim Şener yazı yazdı kitap yazdığı için cezalanıyor şey yargılanmak yargılanıyor cezalandırılsın diye ve orada ilk kez ifade veren eski istihbarat daire başkanı poliste benim elimde bana vermediler alt kademe yoksa ben engellerdim diyor. Yasin Hayal Dink'i vuracak yazılı gizli rapor benden saklandı diyor İstihbarattan böyle bir rapor saklanıyor yani polisin içinde. Ayrıca ilginç, yine şok edici bir şey var. O, yani insanın kanını donduracak gelişmeler olmuştu hakikaten. Suikaste kur, kurban gitmeden hemen önce gazeteci Hrant Dink'in İstanbul Valiliği'nde tüyler ürpertici bir tehdide maruz kaldığını hepimiz biliyoruz bugün. Hı hı. Valiliğe çağrılıyor. Bunlarla fazla uğraşmayın. Yani sizin için... Endişeleniyoruz filan gibi hiç tanımadığı bir adam çıkıyor valinin yanında. O da mit görevlisi Özel Yılmaz olduğu iddia ediliyor şimdi onun. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul valiliğinde Hrant Dink'i tehdit eden kişi olduğu iddiası var. Albay Dursun Çiçek içinde Ergenekon'un PKK üzerinde yürüttüğü faaliyetleri koordine eden kişidir deniyormuş. Yani harika açıklamalar var değil mi? Birleşmiş Milletler Butto suikastı raporu kadar tuhaf ve daha yakın maalesef bize. Coğrafi olarak daha bildiğimiz dille konuşan insanların finan raporları bunlar çok endişe verici olduğunu söylemek lazım. Kriminal polis laboratuvarları dairesinde gayrimüslim vatandaşları hedef alan kafes eylem planında imzası bulunanlardan ikisinin köy sanıkları olduğunu, Deniz Yarbay Kireçtepe ile Deniz Binbaşı Günay olduğunu da saptamış. Yani kafesteki ıslak imza sahibini buldu diye devam eden bir haber de var elimizde. Peki kim gizlemiş? Bu Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisini... Kim? İstanbul Milli Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat er gizlemiş. Niye gizlediğini anlatıyor mu? Hayır, onu zaten şimdi daha... E, emni... Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Uzun söylüyor bunu. O zaman e, yani savcı anlatacak öncelikle biz daha sonra dinleyeceğiz herhalde. Herhalde ama belki de görevden alınmıştır sırf bu gizleme dolayısıyla. Ali Fuat Yılmazer. Yani Dink'e koruma da vermemiş durumdalar. Olayın sorumlusunun Ali Fuat Yılmazer olduğunu söylemiş. Hrant Dink'i korumayan da bu kişidir diyor. Son derece ilginç, yani ilginç lafı yetmez. Yani tarihin en büyük cinayetlerinden birinden bahsediyoruz ve emniyet içinde bir emniyet yardımcısı, bir emniyet müdür yardımcısı unvanını taşıyan biri gizledi diyor. Ali Fuat Yılmazer e, en azından Google'a göre e, daha önce bu tip davaların konusu olmamış. Sabri Uzun'un adını anmasıyla birlikte konuya müdahil gibi görünüyor. Evet, yani tamime uyulsaydı, alarma geçilmesi, koruma kararı alınması gerekiyordu. İşlem sonucu bana bildirilseydi, bu müessif olayın, esef verici yani Dink'in öldürülmesi, gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum demiş. İnsan, iyi ki orada değilim filan diye düşünüyor. Yani bunu duyunca ailesi, yakınları ufak bir kalp spazmı. Yani hayatla ölüm arasındaki çizginin bu kadar ince ve keyfiliğe kişilerin keyfi kararlarına bağlı olması hakikaten endişe verici. Yani Ali Bilge'nin her zaman söylediği bir şey var. Türkiye'de hiçbir şey devlet çapında gizli kalmıyor. Herkes her şeyden haberdardır. Der her zaman. Hı hı. Ahmet Altan da aynı şeyi söylemiş. Bugün bizim devletin gücü ve güçsüzlüğü aynı noktada ortaya çıkıyor. Güçlüdür çünkü bu ülkede olup biten her melanetten haberi vardır. Kim ne yapmış, kim ne yapacak, ne zaman yapacak bütün bu bilgiler kayıt altında devletin bir köşesinde durur. Cinayetlerden, suikastlardan, saldırılardan, örgütlerden haberdardır. Güçlü olduğu nokta aynı zamanda en güçsüz olduğu noktadır. Diyor ki haklı çünkü her şeyden haberdar ve hiçbir şey yapamayan bir devletin görüntüsü çıkıyor. Değil mi? Yani bir dönemin istihbarat müdürü bana bildirseler rant ölmezdi diyor. Ve bunu bir gazetenin sür manşetinde bir başkasınınkinde manşetten okuyabiliyoruz. Olacak iş değil ya. Neyse. Neyse. Yani ne diyeyim bilmiyorum hakikaten bilmiyorum çek yani. bir şey yok yani artık Din cinayetinin ne olduğu Nasıl işlendiği sürecin nasıl işlediği Devletin bunun içinde nasıl dahli olduğu Vesaire e, bunlar o kadar Açık ki ve o kadar net ki ve O kadar birbirine bağlı ve belli bir şekilde Ortadaki e, yani Zaten konuşacak ya da Söyleyecek bir şey yok Yani ya hukuk devleti ee, ondan işleyecek da Ya da Nedim işlemeyecek kitap yazdı Niye söylüyor ya. da söylemesin Değil mi Tatsızlık yani. Peki şimdi soru şu. Sabri Uzun'un bu dünkü ifadesinden sonra senin de demin söylediğin gibi Google'da bakıp bulamadığın adamın göre şey yapılması bekleniyor mu peki hakkında? Ali Fuat Yılmaz der, neyse adı. Ne yapılması bekleniyor mu? Sorgulanıp mesela <gülüyor> mahkemeye verilip görevi ihmaller. Zaten der. herhalde bu. Başka türlüsü mümkün değil çünkü haberin tamamına baktığımız zaman şöyle bir bilgi var ya yani doğrudan e, Sab Sabri Uzun'un söylediği şey şu e, 4C raporu deniyormuş ona Par ne olduğunu bilmiyorum F4C e, şube bilmem ne rapor falan filan diye geçiyor raporu benden gizledi bu kişi diye söylüyor açıkça yani e, daha bunun var mı başka türlü şekli şöyle diyor tam e, Sabri Uzun, Dink cinayetinden istihbarat e, cinayetin planlandığı dönemde Ding öldürülecek şeklindeki F4 raporunu kendisine saklayan C şube Müdürü Ali Fuat Yılmazerdir. Yani. Herhalde bu gizleme suçundan bugün hakkında daha soruşturma başlanması ve davacılık. Dün başlanmaması bile e, herhalde e, bu arada iddianame yazılıyordu falan diye düşünebilir mi? Evet yani başka hiçbir açıklaması olamaz. Polisten polise suikast suçlamasıyla da karşılaştığımız bir gün karşılaştık. Suikastın karşı... bizatihi kendisi yapmış olduğu suçlaması yok ortada ama e, suikaste yardımcı olduğu en azından kolaylaştırdığı çok açık e, bu gizleme olayının. Evet peki devam edeceğiz bir ara verdikten sonra Malatya Zirve Eğnevi davası devam etti. Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy kazıları mühimmat davası devam etti. Ve bir de hakikaten insanın gene aklını durduracak bir şey oldu. O da susurlukla ilgili bir canavar ele geçmiş diye bir şey var. Ona ne diyorsun? Hangi canavar? Kelle kesen bir adamdan bahsediyoruz. Evet. O gerçekten hayırlı yakalamalardan biri. Daha önce zaten afla çıkmıştı. Afla Su... çıktıktan sonra ise e, bir başka işlemiş olduğu cinayetten dolayı davası tamamlandı. Tekrardan hapis cezasına çarptırıldı. Ama bu arada Doğan Erşahin ortada yoktu tabii. Kaçmıştı. Bir Susunluğun kişinin kafasını gövdesinden içeriden. ayırdı ifadesiyle girmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin susurluk raporu. Kafasını gövdesinden ayırıp e, kafasını Gövdesini koltuğunda kafasında masasında bırakan bir adam. Adı Ergenekon davasında Veli Küçük'le birlikte geçiyor. 6 cinayetten yattığı cezaevinden işte rahşan affı diye adlandırılan bir afla çıkmıştı. Yine ondan sonra da bir cinayet işlemiş. Gene aranıyormuş ve lüks bir cipte yakalandı diye de bir ayrıntı var. Ee, bir de şöyle ilginç noktalar var. Mesela 96 yılında 40'ları cezaevine götürülüyor. Götürülürken yolda sen firar et. Nasıl? Jandarma kontrolünden mi kaçmış? Ee, kimin kontrolünde o anda bilmiyorum. Ya jandarmanın ya polisin cezaevine götürülüyor olduğuna göre. 2000 yılında Adana'da kendisine operasyon düzenleyen polisle çatışmaya girmiş. 3 polisi yaralamış, yakalanmış. Ee, ardından da işte cezası mahkeme tarafından daha sonra e, ömür boyundan 25 yıl hapis cezasına çevrilmiş. Bütün bu suçların üzerine. İyi hali görüldü herhalde mahkemede. Niye affedilmiş? Rahşan affı. Ya anladım da yani ne affı olursa olsun. Yani. Kafa kesenler altı cinayetten şey olan herkes iyi halden çıktı mı hafta? İyi hal kötü hal yoktu hafta. Hafta 23 Nisan 99'a kadar işlenmiş suçlar affedildi. Neşe doluyor insan yani. E, tabii tabii neşe doluyor insan. Ee, yani onun tek şansızlığı e, işte bu 99 sonrasında da cinayet işlemeye devam etmiş olmasıydı. 99 sonrası cinayet. Orada 99'da kesseydi bir sorun olmayacaktı aramızda muhtebel e, e, vatandaş olarak yaşamaya devam edecekti. Emekli seri katil. E, evet, aynen öyle. E, böylece emekli ayrılmamış olmanın doğru zamanda e, bir miktar cezasını çekiyor. çekiyor. Ya bütün bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Şeye de geçeriz birazdan. Yani şunlar var suçları arasında e, 6 kişiyi öldürmekten suç, Suçlu bulunduğu suçlar bunlar 6 kişiyi öldürmek 2 kez ruhsatsız silahla yakalanmak 3 kez dolandırıcılık hileli iflas 1 gasp 1 kez uyuşturucu madde bulundurmak 2 kez resmi belgede sahtecilik Yani e, Ve bu adam dışarıda yani Olacak iş mi ve kaçmakla maçmakla Açıklanabilir bir durum mu emin değilim ben <Gülüyor> Öyle. Ben de diyeyim. Çok yani uluslararası da pek çok haber var ama maalesef galiba vaktimiz yani kalmıyor. Memleketimden e, durumlar. Yani Kongo'da çünkü yani az buz bir şeydi. Gene en büyük cezalandırma biçimi ırza geçmeler almış başını gidiyor mesela. Bu dünyanın başlı başına en feci olaylarından biri ama maalesef hakikaten vakit kalmıyor. Biz şimdi bundan sonra bu... <gülüyor> Polisiye olayların bir kısmına daha devam edeceğiz. Çünkü şey var Ahmet Türkiye gerçekleştirilen saldırının övülmesi gibi olaylar var. Ve Milliyet Okur temsilcisi Derya da gazeteci şiddeti hoş göremez öz dil saldırıyı övdü diye bir açıklaması var. Ayrıca da dava açılmış suçu övme ve hı hı. tahrik Bunlara da geçeriz. Bir de Cem Uzan'a 23 yıl hapis cezası vermiş. Ondan da bahsederiz. Açık evet Açık Gazete, Açık Radyo. Açık Radyo 94.9 burası ve devam ediyoruz. Kelle kesen tetikçi yakalandı. Polis'in ranting cinayetinde polis bana bildirselerdi rant ölmezdi gibi tuhaf şeyler. Arkasından da bu şey de var. Başbakan Erdoğan'ın Ahmet Türkiye yönelik saldırı kınaması var. Türkiye yumruğu küçümsemeyin demiş. Ve bu kınamadan sonra Samsun Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan da görevinden alındı diyor. Haberde görevinden alınma mıdır bu tam bilemiyoruz ama merkeze alınmış. Yani hani e, anladığım bir tenzil rütbe ya da işte e, açığa alınma durumu yok değil mi? Evet yani. Merkeze alınma demek görevine devam ediyor demek ama Samsun'daki görevine devam ediyor. Evet yani hani mevzuyu görevinden alındığı noktasına getirirsek çünkü görevinden alındığında ne diyeceğiz diye de bir evet. sıkıntı çıkıyor. Fiiler ama içinde. şey var yani müfettiş raporu İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği müfettişler Samsun'da Ahmet Türkiye yönelik saldırıda ciddi güvenlik zafiyeti ya da tespit etmiş. Bu Arınç da bunu söylemişti. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda da il emniyet müdürü görevden alındı diyor. Oradaki görevden. Şimdi bu da bir çok aslında son derece vahim bir durum. Fakat ondan da belki vahim olanı köşesinde, kendi köşesinde yumruklu saldırı, Savunan ifadeler kullanan hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'in hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu haberi var. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verilmiş. Türk Ceza Kanunu'nun 215. ve 216. maddelerinden dava açılması isteniyor. 215'te ne deniyor? Bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven, kimse 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. 216. madde ise halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlıkla alenen tahrik etmek suçunda böyle bir bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkası, çıkması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılır diyor. Yani Türkiye'de nefret suçu denilen olay Batı demokrasi, demokrasilerinde demokratik ülkelerinde görülen nefret suçu pek yok o konması için. Uğraşılıyor uzun zamandan beri ama bu görebildiğimiz kadarıyla tam bir nefret suçu kapsamına girebilecek nitelikte bir şey yani. Ee, yani nefret suçu olmasından öte bence çok daha e, tatsız bir yanında var açıkçası yazın o da e, bir dili var ediyor olması bir şeyleri meşrulaştırıyor olması ve e, bu meşruluk zeminin fena halde kaypak nereye kadar varıp nereden nereye gittiğini belli olmayan bir meşruluk zemini olması. Yani bir vicdan ve adalet algısı yaratıyor Yılmaz Özdil olmayan. Ve olmayan bu vicdan ve adalet üzerindense bazı tanımlar koyuyor. Ee, bu hani herhalde en hafif deyimiyle zaten ciddi manipülasyon ama can üzerinden, şiddet üzerinden manipülasyon yapmaksa zaten suç. Nefret suç tanımı yok Türkiye'de ama işte suç ve suçluyu övmek diye bir tanım var mesela. Evet işte onlara 215 ve 216. maddeleri Türk Ceza Kanunu fakat... Aslında nefret suçu da yani özellikle Nazi Almanya'sındaki ve İkinci Dünya Savaşı'nda olup bitenler, öncesinde ve olup bitenlerin dünyadan çıkardığı, dünyanın çıkardığı derslerden en önemlilerinden biri işte. Şiddeti övmek ve nazizmi, faşizmi galeyana getirecek şeylerin kesinlikle suç sayılması Buraya geldik. Şimdi mesela ne diyordu e, mektupta Yılmaz Özdil? Evvelki gün yumruk başlığıyla yayınlanan köşesinde bu ülkenin çocuklarını ateş edip öldürmek demokratik hak kabul ediliyorsa parti liderine girişmek niye ırkçılık oluyor? Mayın demokrasi ise yumruk niye faşizm? Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu ifadesini kullanıyor. Ee, yani mayına kim demokrasi dediği falan hani bunlar işte tam bu. Yani okurken çünkü insan e, gelen veriyi tas tamam işleyemeyebiliyor ya da e, bu doğru mu bu doğru mu bu doğru mu diye tek tek düşünmeyebiliyor. Akışın içine kaptırdığınızda kendisi akıp gidebiliyor mevzu ama e, yani... Epey bir yalan diyoruz buna başka bir şey değil çünkü evet, bu ben çocukların... kimsenin hakikaten duymadım şiddet e, yanlısı insanlar dahil olmak üzere mayın demokrasidir falan böyle bir retorik yok ortada bildiğim kadarıyla. Bu ülkenin çocuklarını ateş edip öldürmek demokratik hak kabul ediliyorsa Kim söyledi parti bunu? liderine girişmek niye ırkçılık oluyor yok böyle bir şey tabii. Ediliyorsa e, edilmiyor. O yüzden ırkçılık oluyor. <gülüyor> o yüzden yani... Bu hani, ülkenin çocuklarını ateş Allah edip Allah Allah. öldürmek demokratik hak kabul ediliyorsa diyor. Böyle bir hak kabul edilmiyor. Korkunç bu şeyleri herkes... Herhalde bunu savunan kimseyi gerçekten de duymadım, görmedim. Yani hani burada kast, kast edilen eğer PKK'sa, PKK ise... PKK'nın da ağzından ben böyle bir şey duymadım. Sonuçta onların da söyledikleri, ettikleri gazetelerde vesairede çıkıyor. Ee, BDP'nin ağzından da, DTP'nin ağzından da bunların hiçbirisini duyduğumu hatırlamıyorum. Yılmaz Özden'in özel kaynaklarım var? Yoksa e, bu biraz böyle yangın, körük, oh, uzun i̇şte ortamı har bir, har mı? İşte tipik bir, işte onun için söylüyorum suça övgü ve açık tahrik meselesinin, nefret suçu dediğim böyle bir şeydir işte. Weimar, hı hı. Weimar Cumhuriyeti dönemi, Almanya'da nazizmin hızlı adımlarla iktidara yükselişinin hikayesi tam böyle bir dille kurulmuştu. İşte Chris Hedges, Amerika Birleşik Devletleri'nin, çok ödüllü, Pulitzer'da var mıydı aralarında ama sayısız ödül almış. New York Times'ın 20 yıl kadar savaş muhabirliğini, dünyanın dört bir tarafındaki bütün savaşları kovalamış. Orta Doğu muhabirliğini uzun süre yapmış bir ödüllü gazeteci ve yazarı. Son yazdığı makalelerinden biri esas olarak Amerika için yazdığı Faşizmin, faşizmi mi kaşındırıyorlar Amerika'da yani gelmesi için bir özlem mi duyuluyor diye. Ama bütün dünyadaki örneklerine de yer veriyordu. Yani ben e, Balkanlarda Yugoslavya'nın parçalanması sırasında oradaydım ve kullanılan dili yani Sırplardaki bu milliyetçi ve hı hı. öldürücü dili gazetelerde çıkan siyasetçilerin ağzından çıkan yazılı dili biliyorum. Asya'dakini de Orta Doğu'dakini de hepsini biliyor Ve daima böyle gelir Ve bunun bundan, bunun sonucu Faşizm oluyor yani değil mi? Faşizm dediğimizde şöyle gelebilecek bir şey değil zaten Arkadaşlar bize benzemeyenleri Keselim ne yaptıkları önemli değil parça pinç edeceğiz falan böyle söyleyerek zaten e, Kitleri harekete geçiremezsiniz Bir gerekçelendirmeniz olur ve bu gerekçelendirme Zaten ahlaki bir gerekçelendirmedir Ve relatiftir Ve üstüne üstlük gerçeklere dayanmaz genellikle Faşist propaganda da yani e, çok benzerlikler olması gerçekten çok tatsız. Üstüne üstlük daha keyifsiz olanı pek çok e, insanınsa bu yazıyı okuyup ardından evet adam çok haklı yahu diye e, konuşuyor olması. Çünkü görebiliyorum pek çok forumda vesaire de kalpler kazanmış durumda Yılmaz Özdil. da bu, e, tat, tat bu evet. amaçla yazıyor eser. Yığınlar Şimdi burada en tehlikeli şey. olan şeylerden biri de bu vesileyle onu da söyleyelim. Mesela şöyle bir söylem olabiliyor. Bu... Bu kısmına şu cümlesine katılmıyorum tabii. Yılmaz Özgün'ün yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup bu, Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu cümlesine katılmıyorum. Bunun e, bir ekstra bir tercümanlığa kimsenin savunmasına ihtiyacımız yok diyen diye de düşünenler var. Hı hı. Asıl bence problematik durum da burada benim naçizane görüşüme göre. Bu katılınacak ya da katılınmayacak bir görüş ifade özgürlüğü çerçevesinde öne sürülecek bir görüş değil. Bu tam anlamıyla işte suça övgü ve açık tahrik bir şey. Böyle gelişiyor bu iş zaten. Buna katılmak ya da katılmamak söz konusu değil burada. Bu açıkça ırkçı, milliyetçi bir Savaş, iç savaş kışkırtıcısı, kışkırtıcılığı niteliğinde şiddeti öven bir şey. Buna katılıp katılmamak meselesi yok. Olamaz yani. İkinci mesele de senin dediğin mesele işte. Yani bunlar böyleyse o zaman bu da böyle diye. Diğerlerini de doğru kabul etmek gibi bir şey. İşte hukuk tersine çevrilirse sonuçta böyle olur şeklinde de cümleler var yazısında. Ya bu elbette hukukun... Tersine çevrilmemesi tek standart yerine çifte standartlar uygulanmasına herkesin karşı olduğu bir şey. Ama yazar bunu kaleme alarak bir şey söylemiş olmuyor zaten. Bu ne Susurluk'taki ne Hrant Dink cinayetindeki ne Ergenekon'daki bazı iddiaların hukukun çiğnenerek yapıldığı anlamına falan gelmiyor. Ama onu ima eden bir yazı olduğu için o doğru bak bir tek burası yanlış diyemeyiz. Hı hı. Evet yani çok Mevzu çünkü bütününde e, zaten tam da bu işlevi yerine getirebilir hale geliyor Yani tamamen e, garip bir yazı yazarsanız zaten bu böyle e, ciddi anlamda insanların takdir edebileceği Üstünde durabileceği evet evet falan diyebileceği bir yazı olmaktan çıkar e, Belli noktalarda belli dengeler ve belli yerlerde belli sokuşturmalarla aslında bütün de ikna olmayacağınız yüzde yedişin ikna olacağınız bir şeylerin yüzde otuzda zehir olması e, çok daha kolay yutulmasını sağlar. Annem bana mesela ilacı öyle verirdi, reçelin içine katardı aslında. Ona yani, benziyor bir miktar. Ona da benziyor. Bir de başka bir e, problem var burada. Yani çok derin şimdi evet, madmacfuruşluk yapacak derin analizler yapacak halimiz yok ama son derece sı, her türlü herhangi bir siyasi kültürden yoksun belli, tamamen kahve muhabbeti, kıraathane sohbeti yapar gibi yazılmış yazılar böyle. Hiçbir sosyolojik, siyaset sosyolojisine, siyaset felsefesine ilişkin hiçbir yazı okumuş, okuma zahmetine katlanmamış birinin çala kalem yazdığı ve kışkırtıcı, toplumu gale galeyana getirici, goygoylayan, Yazılar böyle bir üstü. Bunun sayısız örneği vardır. Yani Hitler Almanya'sında da, Türkiye'de de hı hı. dünyanın her bir tarafında vardır. Bunu aa bak doğru söylüyor demenin bir amanası yok. Çünkü yarım doğrular en tehlikeliler evet. aslında. Elbette ki şeyin do bu, bu söz konusu makalede pek doğru çok cümleler, doğru cümleler, cümleler yani. var zaten. Tabii ki var. Yani hukuk kötüye kullanılmamalı. Kullanılmamalı. Ee, yani de tabii... Hiç, bu ülkenin çocuklarını ateş edip öldürmek demokratik hak kabul edilmemeli. edilmemeli. Zaten edilmiyor. Edilmemeli. Zaten edilmiyor. Ama bundan sonra da burnuna inen kişi adaletin tokmağı diye pek çok kişinin duygularına tercüman oldu denemez. Zaten Milliyet Okur Temsilcisi Derya Sazak da hürriyet yazarının Eski Demokratik Toplum Partisi Başkanı Ahmet Türkiye saldırı gerekçelendirdiği yazısını şöyle eleştiriyor. Gazeteci olarak şiddeti hoş görmememiz gerekir. Ne taraftan gelirse gelsin demiş. Gazetenin eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün Özkök dün biz de okumuştuk hı hı. ya kısmen öz dili savunarak Cumhuriyet Halk Partilerinin Van'da uğradığı saldırı için Deniz Baykal'a geçmiş olsun dediği bugünkü, dünkü yazısı içinde bunu bu yazıdan sonra değil Van'daki saldırıdan sonra yapmak gerekirdi demiş Derya Sazak'ta. Yani gazeteci şiddeti kınar diyor. Saldırının başkaca herhangi bir olayla dengelenmeksizin açık bir dille kınanması gerekiyor bir yazar. Gazeteci olarak şiddeti hoş görmemeniz gerekir. Ne taraftan gelirse gelsin diyor bir yazar ve gazeteci olarak. Saldırganı anlamaya çalışmanın sonu yok demiş ki o da ilginç bence. Nazi Önemli. soykırımda da gerekçe bulunabilir saldırganları anlamaya çalıştığımızda diyor. Herhalde Hitler'in de bir gerekçesi vardı. Saldırganlığı gerekçelendirmeye başladığınızda onlar da şunu yapmışlardı derseniz sorun yok, sonu yok. Dengeleme çabası saldırganlığa meşruiyet kazandırıyor öz dil başka olaylara bağlantı kurarak bu saldırganlığı anlamak gerektiğini söylüyorsa bu da kabul edilemez o zaman. Granting cinayetinin tetikçisi o gün samastı da anlamaya çalışabiliriz diyor. Ki e, o zaman yani niye anlamayalım ki zaten? Anlaşılabilir her şey. Evet, dün de sorduğumuz yani bir gazeteden aktararak sorduğumuz bir soru da vardı. Onu da sormuş. Elinde ya silah olsaydı yani Bugün yumrukla gerçekleşti ama saldırganın elinde silah olsaydı ne olacaktı? O zaman ne diyecektiniz diye sormuş. Bence daha fazla uzatmadan son cümlesini evet. söylemek yeterli olabilir aslında. Ee, Özdil Açın gazetelerin internet sayfalarını bu haberin altında yapılan yorumlara okuyun. Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk'ün burnuna inen kişi bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu diyor. Bu ölçüt kabul edilemez. Bazen okura da karşı direnmek gerekiyor. ırkçı, faşizan görüşler karşısında okur bunu onayladı. Ne güzel denemez demiş. Ee, gerçekten çok önemli üstlenmiş. bir görev üstlenmiş. Zor bir iş yapmış Derya Sazak bence bu e, tavrı göstererek ama e, Okul önemli ve gerekli. Okur da böyle bir evet. şey zaten. Tam da tanımı bu zaten. Kaldı ki ben son bir şey ilave edeyim. E, bu okur mektupları meselesi de çok ayrı bir şey. Yani internet üzerindeki bu çeşitli siteler var ya Hı hı. ...sözlükler vesaire... ...şimdi bunların hiçbirinde isim yok... ...imza yok... ...dünyanın en kolay şeyi üretebilirsiniz bunu... ...yani bunların gerçekten okur olup olmadığını... ...anlamak imkanımız yok... ...eğer oradaki okurların hepsi adlarıyla... ...veriyorlarsa... ...gene de tabii ki Derya Saza'nın söylediği gibi... ...kesinlikle direnmek gerekir... ...faşist görüşleri... ...ama bunların büyük bir çoğunluğu zaten üretme belki de uyduruk kaydırık şeyler de olması ve kolaylıkla manipüle edilmiş olduğunu da dikkate almak ilaveten lazım. Bütün söylediklerini kabul etmekle birlikte onlara ilaveten ben bir de bunu da ekleyeyim. Yani internet çıkalı hı hı. böyle de son derece kötüye kullanıma açık bir durum oluyor. Evet devam edelim. Malatya'daki bu korkunç zirve eee yayınevi katliamında Üç kişinin katledilmesiyle ilgili davaya devam edildi. Ve kafes eylem planı soruşturmasıyla birleştirilmesi talebi görüşmeye görüşecek bunu. Ve kafes planı iddianamesinin incelenmesi için davayı ertelemiş. Önemli bir gelişme bu da. Çünkü operasyon diye bahsediliyordu kafes şeyinde. Hı hı. Bundan da Malatya'dan da şeyden de. Değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet. Operasyon şey. diye bahsediliyordu. Aynen öyle. Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarda ele geçirilen mühimmatla ilişkin davada da emekli binbaşı Levent Bektaş savunmasını yapmış. Ve ifadesinde suçlamaların kendisine, SAT komandolarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret olduğunu savunmuş. Bu da acayip değil mi? Yani bir savcının e, Türk Silahlı Kuvveti bir ya da birden fazla savcının ve e, şey yapması onları, e, ve onların da e, savcıların tutuklama talebini kabul edip bu davaya bakmaya başlayan mahkeme heyetinin de böyle bir davanın içinde yer almakla doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sat komandolarını filan e, hakaret ediyor olması da tuhaf bir savunma değil mi sence? Yani e, artık tuhaflıklara o kadar bir yandan alıştım ki evet tuhaf. Yani, yani sat eğitimi almış biri toprağın 15 santimetre altına silah gömmez demiş. Nereden bilelim? Ay ayrıca ben sat eğitimi almış birlerin nereye gömdüklerini bilemeyeceğim gibi e, Bilmekte istemiyorum ben de. Ayrıca. Bence bilip bilmemekten de öte yani bu sefer gömmüş ne yapalım bu şey gibi bir şey değil mi? Efendim sat diyelim ki 10 metreden vurlamamış biri var. Ee, Karşı'da bir SAT komandosu var. Ee, nasıl sat... vuramaz? Ne bileyim ben nasıl vuramaz o anda eli titremiş gibi bir şey bu ya da e, şimdi SAT dedikçe aklıma hani e, anahtar kelime üzerinden hiçbir bağlantı haliyle yok da e, Tinerciler tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir SAT komandosu vardı Taksim'de hatırlıyor musun? E, 13 yaşında 4 çocuk tarafından öldürüldüğü söyleniyordu. Öldürüldü de galiba çocuklar ceza aldılar falan filan sonunda yanlış hatırlamıyorsam hüküm giydiler. Ee, yani nasıl olur ne bileyim ben nasıl olur falan diye devam edecek bir hikaye yani bu nasıl sorusu ve neden şimdi sorusu bu ara zaten en çok e, sorulan ve her şeyi bulandırabilen soru ne bileyim ama önemli olan bu mu olmuş mu olmamış mı diye bakmak diye bir şey e, asıl ne bileyim denemeyecek şeylerse öbür tarafta tamamen duruyor onun yanı sıra polisten polise suikast suçlaması nasıl oluyor buna ne bileyim diyemeyiz yani emniyet ...müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer nasıl gizledi? Ne bileyim diyebilir misin buna? Ben diyebilirim de savcı diyemez. Diyemez. Ya da başka hiç po diğer polisler kimse diyemez yani. Bana bildirseler Hrant ölmezdi diyen adama karşı... E, ...ne bileyim bildirselerdi. Niye bildirmemişler? Ben ne bileyim diyebilir misin yani? Ya da başka bir soru mesela. Gazeteci Nedim Şener şimdi... Nasıl Hrant Dink cinayetine ilişkin kitapta gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanması nasıl iştir? Ben ne bileyim diyebilir misin buna? Peki azınlıkların çocuklarını fişlerken istihbaratı kimden aldınız sorusu. Ne bileyim. Bir de var değil mi şimdi evet, çıkmış olan. Kafes iddianamesinin eklasörlerinden çarpıcı bilgiler. Azınlıkların çocukları bile sevdikleri şeylere kadar fişlenmiş. Yani sevdikleri derken şöyle azınlık çocukları derken de e, bayağı bildiğiniz hani ergenliğe henüz ulaşmamış çocuktan bahsediyoruz. E, 8 gündür pilav yiyor, çikolata seviyor, çikolata Pokemon için, sever falan Pokemon gibi. Pokemon izler, minyatür oyuncaklardan hoşlanır. Bunların niye kodlandığını bilmiyoruz ama zaten hani niye kodlandığından öte bunları kodlamak üzere görevli birileri var. Üstü bunları kodluyorlar utanmadan, sıkılmadan ve yorulmadan. 14 yaşında bir erkek çocuğu. Arabalardan hoşlanır. Pokemon'u izler. Minyatür oyuncakları sever. 70 yaşın üzerinde bir vatandaş da 26 kişilik fişleme listesinde girdi. Zeytinyağlı fasulye severmiş. 43 yaşında bir kadın da. 44 yaşında bir erkek de pilavı çok sever. Şimdi bunların... Ya böyle bir şey konuşuyor olmak tuhaf değil mi? Allah aşkına yani. <gülüyor> Peki onu da geçelim. Zaten süreyi de bitirmek üzereyiz. Yalnız bu... Kavaf şey... protestosu vardı. Onu da söylemezsek valla e, e, evet, üzücü olur. Hazır e, böyle de bir şey olmuşken. E, dün işte kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı Aliye Kavaf. Ve e, İtalyan e, fırsat eşitliği bakanı Maria Rosaria. ...Karfagna... ...bir aradaydı. Kersanya, Öyle mi? Ya. Özür dilerim kendisinden. Ee, ve toplantı sırasında... ...bir önceki harika konuşmasında... ...Kavaf'ın eşcinsellik hastalıktır... ...açıklaması hala ortada duruyor. Ne bakanlığından oldu... ...ne bir şey oldu. Önemli şahsiyetimiz, devletimizin olarak duruyor. Üstünlük, özür bile dilemedi Kavaf. Ee, Kavske ile... Eşcinsellerden özür dile, düşünce özgürlüğü değil, damgalama ve hedef gösterme, nefret etme, özür dile gibi e, pankartlar açmışlar. Konuşma sırasında Aliye Kavaf'ın konuşması sırasında Rixos Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilmiş. Bu toplantı e, tabii ne olmuş derseniz e, yakapaça, karga ağız burun kapama dediğimiz e, standart durumla karşılaşmışlar. E, İtalyan bakan çok şaşırdı evet. falan gibi de şeyler var ne demek bilmiyorum. Bir de öyle e, boyutu var. Işin. E tabi onun ülkesinde hiçbir böyle suçlamalarla hayatında karşılaşmamış Berlusconi hakkında da hiçbir şey yok iddia yok. Onun için şaşırmıştır. Tabi çok nezih bir hükümetin çok nezih bir bakanı kendisi o yüzden e, o la dediğinden böyle. eminim. <gülüyor> İtalyancasının ne olduğunu bilmiyorum. Peki bir de Hürriyet'in son manşet haberi de güzelmiş onu da söyleyelim. Bolu Abant Tabiat Parkında çok sayıda ağaç kesilerek başlatılan yol açma çalışmalarının altından başka bir şey çıkmış. Nur Topu gibi bir otel projesi yani? çıkmış. Otel için toprağın altından mı çıkmış? Aşağı yukarı. Ah Mayalardan. 15 santimetreye gömülmüymüş yani. Mayalar oraya gömmez. <gülüyor> Bolu Valiliği doğa, sefer, doğa severlerin tepkisini çek, çeken yol açma çalışmalarıyla otel arasında bağlantı bulunmadığını belirtmiş. Ama gelin görün ki Bolu Valisi'nin de kö, şimdi bir köroğlu türküsünün arası patlatmanın tam zamanı <gülüyor> e, hürriyetin ulaştığı yer, resmi yazışmalar Bolu Valisi'nin söyleminin doğru olmadığını ortaya koy, koydu diyor. Ağzıma biber süreyim mi? Bolu valisi doğruyu söylememiş olabilir mi? Ama hükümetin yalanı söylemiyor. Yok, yok yok yok. Ee, sanmıyorum. Öyle şey olmaz. Va ya bu tam şey gibi işte. Sat komandoları 15 santime gömmez. Devletin üst düzey e, şehir görevlileri yani koskoca Bolu'nun valisi e, vali. yalan söylemez. Nasıl söyler? Planda turizm amaçlı yapılacak değişiklikler başlatılabilir diyormuş. Abant Gölü etrafındaki çalışmalar başlamadı. E ama Abant'a da bir o turistik otel lazım değil miydi ormanı keserek? Ya bence her noktaya bir turistik otel lazım ve her noktada da ağaçların kesilmesi lazım. Sen, sen de haklısın. Kapatıyorum, kapattım. Açık gazde. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet, kesintisiz eylem diye bir şey var. Biraz ondan bahsedebiliriz herhalde diye düşündük. Yani 1458 kişi tutuklandı. Çeşitli belediye başkanları da. Ve BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da kesintisiz bir kampanya başlatıyoruz dedi. Arkadaşlarımız çıkıncaya kadar her yer demokratik tepki alanıdır. Ne diyoruz buna? <gülüyor> ee, şöyle bir şey düşünmek lazım. Bir durum değerlendirmesi yapmak lazım. Ee, bu BDP mecliste dördüncü e, parti grubu olan dördüncü parti. Meclisin dördüncü partisi. BDP'nin aynı zamanda işte e, anayasa e, değişiklikleri ile ilgili e, görüşleri, katılımı, anayasa değişikliklerinin e, daha demokratik olması yönünde e, tavır almasını bekleyen çevreler var. Bir diğer taraftan da BDP gibi bir partinin e, şu anda 8'e e yakın e, sayısı tam aklımda değil ama e, biraz sonra sayabilirim hepsini. E, belediye başkanı bunların içinde önemli Küçük ve büyük belediyeler var, ee, tutuklular, il başkanları e, tutuklu, e, il genel meclisi üyeleri var tutukluların arasında. E, BDP'ye e, üyesi sendikacılar var, özellikle kadınlar var. Ve bu beş e, dalgada gerçekleşen son birkaç gün önce de Eskişehir'de öğrencilere yönelik e, tutuklamalar yapıldı tutuklamalar ve bunun e, bu tutuklamaların e, kodu KJK KCK operasyonları. Yani bu e, Kürdistan Topluluklar e, Kuruluşu'nun <gülüyor> e, Türkiye'deki uzantılarıyla ilgili e, bir operasyon. Yani PKK'nın bir kolu olduğu mu? Ee, evet PKK evet. E, şu, çok karmaşık bir yapı var biliyorsunuz. Evet. Bu e, Birkaç defa daha önce bahsetmiştik biraz böyle Rus bebekleri gibi içe içe geçmiş yapılar. Bu KCK Kürtlerin bulunduğu bütün bölgelerde, Orta Doğu'da ve Almanya'da, Avrupa'da ama esas olarak Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da kendisini bir tür devlet yapılanması olarak tasarlayan bir yapı, yargı sistemi var, yani yargıya benzer bir sistemi var, yasamaya benzer bir sistemi var, yürütmeye benzer bir sistemi var. Bunların başında tabii bir e, ulusal şef konumunda Abdullah Öcalan var, e, daha çok sembolik ulusal şef, e, esas yönetici konumunda olan şu anda Murat Karayılan. Ondan sonra onların çeşitli e, faaliyet sorunları var. Bu e, KCK bir tür PKK'nın siyasi bütün Kürt toplulukları üzerindeki e, siyasi örgütlenmesi olarak tasarlanmış. Bir tür e, toprağı olmayan, daha doğrusu e, tanınmamış devlet konumunda da e, addedebilirsiniz Biraz öyle aslında baktığınız zaman KCK şemasını geçen Haziran ayında e, Diyarbakır savcılığı e, bir iddianamede e, en azından... E, ...savcılığın iddianamesinde bir KCK sema, seması yayınlandı. Ee, böyle bir yapılanma. Hı. Bu e, ne dereceye kadar efektif bir yapılanma, ne dereceye kadar daha çok kağıt üzerinde bunları bilmiyoruz tabii. Çünkü e, bu tutuklamalar ilki 14 Nisan'da gerçekleştirilen, geçen sene 14 Nisan'da yani 2009-14 Nisan'da gerçekleştirilen tutuklamalar arkasından dediğim gibi beş hatta altı dalga toplam bir Nisan'dan itibaren yapılan tutuklamalarla ilgili bir iddianame daha gelmedi. Haziran ayındaki iddianame daha önceki bir operasyonla ilgiliydi. Ve şu anda BDP hem bir taraftan demokratikleşme, süreci içinde aktör olması, kendisiyle görüşülüyor, <gülüyor> bu partiyle görüşülüyor falan. Diğer taraftan da bu partinin e, bir dizi e, sorumlusu, belediye başkanları, bu partiden seçilmiş belediye başkanları, daha doğrusu bu partiye girmiş DTP'den seçilmiş ama bu partiye girmiş belediye başkanları şu anda tutuklu. Biraz evvel verdiğiniz sayı 1400'e yakın 1458 e evet. kişi. Evet. Bu, bunlar e, tutuklular ve e, bu belediye başkanları yani Aralık ayında tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili o meşhur fotoğraf akıllara geliyor. Evet. Akıllara geliyor. Sıraya dizilmiş adliye önünde elleri kelepçeli bekletilen insanlar. Bu tutuklular yani geçen 14 Nisan'dan beri tutuklu olan insanlarla ilgili gizli kararı çıkarttığı için mahkeme Savcının talebiyle ee, şu anda avukatlar e, iddianameyi görmemiş durumdalar. Neyle tutuklandıkları konusunda e, bir e, fikir yok. Sadece bir tahmin var o da e, bu kişilerin telefon görüşmelerinin tanık olarak e, pardon, delil olarak e, kullanıldığı yönünde. Ve bir sene oldu, bir seneden beri bu kişiler bir kısmı bir sene, bir kısmı altı ay falan... ...tutuklu olarak duruyorlar... ...ve BDP'den de sakin olması... ...demokratikleşme sürecinde... ...olumlu rol oynaması falan bekleniyor... ...bu tam şizofrenik bir durum aslında... ...Türkiye'deki birçok konuda olduğu gibi şizofrenik... ...yani gerçeğin... ...tamamen ikiye yarıldığı... ...bir hayali gerçek bir de gerçek gerçek... ...veyahut iki tane hayali gerçek... Evet, gerçek. ...tam bir... Evet, e, algılama yar yar yarılması... ...içinde olduğumuz bir durum var... E, ben şimdi BDP e, sorumlusu olsam ne yapabilirim diye düşünüyorum. Yani bir onu düşünmemiz lazım. Bir BDP sorumlusunuz ve içeride tutuklu durumda olan haklarındaki iddianamenin bile daha ortaya çıkmadı. Sadece KJK operasyonuyla ilgili oldu. Belki bazılarının suçu vardır, suç yoktur bilmiyorum. Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz bunları. Ama bir e, siyasal partinin e, sorumlusuysanız, siz bu siyasal partinin üyelerini, belediye başkanları bunlar tutuklu olanlar. Bir de bu tutukluluk hastalığı o Aralık ayında tutuklanan gözaltına alınan sadece iki belediye başkanını serbest bıraktılar. Sirt'le Sirt'le Cizre yanılmıyor. Sirt'ten eminim de Cizre yanılmıyorsam diğer belediye başkanı. Onlar, o, o ikisini serbest bıraktılar. Diğerleri e, tutuklu. Şimdi bu kadar belediye başkanının tutuklu olduğu yerde siz nasıl sakin olabilirsiniz? Nasıl soğukkanlı biçimde anayasa değişiklikleri üzerine tartışmalar yapabilirsiniz? Buralarda olumlu yapıcı e, işlevler oynamaya e, rol oynamaya çalışabilirsiniz. Bu mümkün değil. Yani değil Çınar mi? Belediye Başkanı, pardon, Siirt'te Çınar ben Belediye Sirtçin. Başkanı. Şimdi bir de şeyi de soracağım. Bu tabii demin değindin ama yani başka bir soruna da tabii yol açıyor bu yani bu tutuklamaların Türkiye'de tam anlamıyla bir cezalandırma yöntemi olarak. Bu Ergenekon için kısmen söz, söz konusu. Tabi tabi. Tamamen bir cezalandırma yöntemi. Artık e, rayından çıkmış biçimde çok doğru bir tespiti var. E, Orhan Gazi Ertekin'in evet. geçen haftaki pardon bu haftaki Neşe, Neşe Düzel'e söyleşisinde. O da şu. Diyor ki e, uygulama 12 Eylül uygulamasıdır diyor. Ben yani bu ceza muhakemeleri, usul kanunu falan değişikliklerinin de değiştirmediği bir 12 Eylül uygulaması vardır. Diyor. Dolayısıyla 12 Eylül uygulaması terör tanımı üzerinden gelişiyor. Aynı Ergenekon'da olduğu gibi. Evet, tek algılama o. Ter terör damgasını vurduğunuz andan itibaren bütün istisnai, yani adil yargılama hakkını askıya alan bütün istisnaları devreye sokuyorsunuz. Ve sadece suç faaliyeti olarak tanımlanacak, doğrudan suç faaliyeti olacak e, olarak tanımlanacak, yani bir yere bomba koymak, e, bir silahlı saldırıda bulunmak, silahlı saldırı hazırlığında olmak gibi terör eylemi olarak tanımlanacak suçların, e, doğrudan suçların dışındaki diğer bütün eylemleri de buna e, dahil ederek, dolayısıyla bu terör eyleminin dediğimiz e, çemberi, İnanılmaz genişletebiliyorsunuz. Evet bu DDP içinde olduğu gibi Ergenekon içinde oluyor. Terör, e, terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar içinde oluyor. Taş atan çocuk terörle mücadele kanunu çerçevesinde örgütün üyesi olmamakla beraber örgütün e, emirlerini yerine getirmek. Örgüt sempatizanlığı gibi terör örgütü üyesi, eylem halinde terör örgütü üyesi muamelesi görebiliyor. Evet, devrimci karargahı için aynı şey. Devrimci karargahı için aynı şey. Zaten şu anda bir kişiye yönelik, devletin, polisin bir kişiye yönelik bastırma sindirme eylemine girmesi için sadece terör örgütü iddiasını dile getirmesi yeterli. Bu terör örgütü, silahlı terör örgütü olabilir... E, mafya türü terör örgütü olabilir. Artık biliyorsunuz bu e, örgüt e, tanımı da çok postmodern bir şekilde e, çok e, değişti, yaygınlaştı, çeşitlendi. Hatta dahası da var yani akıl durdurucu bir şeyle e, örgüt üyesi olmamakla birlikte onun gibi davranıyor olmak gibi bir evet, suç var. Biraz Ondan... Tam, o, Heh, tam, tam suç biraz suç... evvel söylemek istediğim o. örgüt <gülüyor> üyesi olmamakla birlikte onun gibi davranıyor olmak. Ya i̇nanılmaz bir şey yani hakikaten. Yani bu, bunun yani o terör damgasını koyduğunuz andan itibaren onun etrafındaki e, çember, onun etrafındaki o gri alan, onun etrafındaki o yorumu açık her şey içine katabileceğiniz bir e, bir e, bir alan var ve o alanın içine e, her şeyi katabiliyoruz. Katıyor katıyorsunuz işte çocuklar, e, e, BDP'li belediye başkanları. Şimdi. Sur belediye başkanını biliyorsunuz e, 2009 yerel seçimlerinden önce e, çok dilli belediyelik hizmetleri verdiği için yani e, Türkçe'nin yanında Kürtçe, Arapça, Ermenice yanılmıyorsam e, hizmetler vermek istediği için e, bu belediye başkanını görevden aldı İçişleri Bakanlığı görevden aldı evet seçildi yeniden 165 oyla Seçilmesinin üzerinden daha bir yıl geçmeden, 8 ay geçmedi, 8 ay sonra Mart'ta seçildi. Aralık ayında gözaltına aldı, tutuklandı. Hasta e, olmasına rağmen, ciddi e, bakım e, gerektiren bir hastalık olmasına rağmen tutukluk hali hala devam ediyor. Hastaneye, Dicle galiba üniversitesi hastanesindeki bir e, koğuşta e, kalıyor. Şimdi... Bir belediye başkanı, Şimdi çok doğru bir şey söylüyor e, Selahattin Demirtaş. Yani bazılarına e, Selahattin Demirtaş'ın Milliyet Gazetesi'ndeki e, Devrim semineriyle ile yaptığı söyleşi çok e, itici gelmiş falan öyle şeyler duydum. E, bunlar ayrıca değerlendir değerlendirmek gerekir. Ben öyle itici falan da bulmadım. Belki bazı doğru söylediklerinin yanında bazı yanlış söyler de, söylediği şeyler de olabilir. Çoğu e, siyasetçi de olduğu gibi. Fakat şöyle doğru bir şey söylüyor. Diyor ki, bu kişilerle ilgili gözaltına alınıp tutuklukları ve halen iddianameleri hazırlanmamakla beraber tutuklukları devam eden kişilerle ilgili. Diyor ki, ya bu kişiler diyor dünyaya yeni gelmediler, siyasete yeni girmediler. Şöyle, tam cümlesi bu. Faili meçhullerden kaçmamışlar. Yargısız infazlarınızdan, işkencelerinizden kaçmamışlar. Her türlü baskınıza onurlarıyla direnmişler. Şimdi AKP'nin baskıları karşısında kaçma şüpheleri varmış gibi tutuklu bulunuyorlar. Sanki bu insanlar ilk defa baskıyla karşılaşıyorlar. İlk defa e, hayatlarını e, ortaya koyan siyasi eylemlerde, e, tehlikeye atan siyasi eylemlerde bulunuyorlar. Bun, burada kaçmayan insanlar şimdi kaçacaklar. Ve sadece telefon dinleme kayıtları üzerinden açıldığı veya e, ağırlık sadece bilmiyoruz ama ağırlıklı olarak telefon dinleme kayıtları üzerinden açılan bir iddianame olduğu için de daha farklı nasıl belge ...delil toplanacak, onu da bilemedikleri için herhalde tutuklu kalıyorlar. Ve bu gizlilik perdesi de üstte, üzerine çekiyor. Üzerine gittim, terör örgütü hemen gizlilik perdesi üzerine geliyor ve işte... Hukukun müthiş bir şekilde tabii kötüye kullanılması gözüyle bakabiliriz. Adil bence. yargılama hakkının evet. fahiş ihlali. Evet. Oradaki avukatlarla konuştum, Diyarbakır'daki avukatlarla konuştum. Bir de bu cumukla ilgili bir sorundan bahsediyor. Bir, bir dikkatimizi çekmeyen bir sorun. Bu e, Avrupa Birliği e, uyum yasaları çerçevesinde getirilen cumukta bir yeni e, kural var biliyorsunuz. E, İddianame savcılık hazırlıyor. Mahkeme iddianameyi kabul ediyor veya etmiyor. İade ediyor veya kabul ediyor. Evet. Bu yeni bir uygulama. Cumukla yeni yeni ceza muhakemesi usulü kanunuyla gelen bir uygulama. Peki bu uygulamada yalnız şöyle bir şey var. Mahkemeye ee, savcılık iddianameyi sunduğunda mahkeme kabul edip veya reddedene kadar e, savunma makamı iddianameyi görmüyor yani mahkemeye şey diyemiyor ya bu savcının verdiği e, delillere karşı itirazımız var bizim e, verdiğimiz deliller var savcı iddianameye bunları koymamış karşı deliller var yani hmm, diyemiyor evet. hala hala savcıyla savunma makamının ...mahkeme nezdinde eşit olduğunu kabul eden bir ceza muhakemesi usulümüz yok. Bu şu de, yani bu demektir. Savcıyla mahkeme baş başa verirler. Ondan sonra aralarında anlaştıktan sonra savunma e, devreye girer. Bu yanlış bir şey. Savcıyla avukat eşit bir durumda olması lazım mahkemenin nezdinde. İlk baştan eşit olmaları lazım. İlk baştan. Yoksa evet. bir devlet yargısı olur buna. Ama işte malum Türkiye'de... E... Bütünüyle tabi farklı bir kürsüsü bile farklı saldırdı. Hala direniyorlar. Yargıçla aynı yerde oturuyor, aynı seviyede. aynı seviyede olmaması lazım. Bu artık e yönergelerle e galiba bunun e şeyi geldi e uygulanması lazım. Hala direniyorlar. direniyorlar. Yok işte e para, şey mevzuat, şu bu e marangozumuz yok falan diye direniyorlar. Ya yani bu çok ciddi bir direnç ve bunun üzerine terör örgütü terör kavramı üzerinden olan bu tetiş aslında. Ee, sadece e, Ergenekon davasında değil daha çok daha yoğun biçimde BDP'ye karşı uygulanıyor. Şimdi BDP'ye karşı uygulandığında kimse ses çıkartmıyor. KCK ile ilgili suçlamalar doğru olabilir. Yani KCK e, Türkiye'de e, Kürt siyasal hareketi açısından sorunlu bir teşkilat. E, sadece Türkiye üzerinden e, eylem kararları vermeyen bütün e, Orta Ortadoğu coğrafyası üzerinde kendisini yetkili gören, e, terör veyahut silahlı şiddet eylemlerine başvurmaktan çekinmeyen, zaman zaman bunları şehirde e, serhildanlar adı altında örgütleyen ve e, örneğin e, otobüslere Molotov kokteyli atma operasyonlarında yakalanan militanların bir kısmının KCK veyahut PKK, daha çok PKK olarak tanımlanıyor durumda. PKK ile dolaylı bağlantıları olduklarını e, yakalananlardan sonra biliyoruz. E, bu eylemleri e, de yapan bir teşkilat. Bu e teşkilatın doğrudan e, saf dil olmaya gerek yok. Bu teşkilatın büyük ihtimalle... Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerdeki belediyelerde çeşitli görevler altında bu teşkilatın ilişkili olduğu kişiler vardır. Daha çok bunlar görünmez ikincil, önemsiz görevleri yerine getiren işte belediyenin bir sıradan işçisi konumundadırlar. Olabilir bunlar. Ama bu kişilerin Belediye başkanları e, olduğu KCK'dan doğrudan ilişkide olduklarını söylemek için gerçekten e, çok ciddi kanıtların olması lazım. Yoksa öbür türlü e, sadece BDP'yi yıldırma, sindirme ve e, ve 2009 seçimlerinde e, AKP'nin e, elde beklediği başarıyı elde edememesinin bedelini ödetme operasyonu haline geliyor. Evet burada çok sorunlu, pek çok üniversite sorunlu olan yani. Buna şeyleri ilave ettiğimiz zaman çocukları biliyorsunuz şu anda e, Türkiye'de 2000'den fazla e, 18 yaşından küçük, küçük mahkum ve tutuklu çocuk var hapishanelerde. 3000'e yakın olduğu da söyleniyor. Bunların 400 veya 500'ü e, doğrudan terörle mücadele kanununa muhalefetten tutuklu olan bazıları 14 ila 15 yaşında olan çocuklar veya mahke mahkemeleri görülen çocuklar ve bu çocukların çoğununda yapılan suçlama terör örgütüne üyesi olmamak tam biraz evet söylediğim formül terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünün tam ne demiştiniz üyesiymiş sen? gibi üyesiymiş gibi davranmak davranmış. yani kaçatmak evet, evet. ee, geçenlerde Geçenlerde dedim, geçen iki gün önce yüksek lisansta 1960 darbesi sonrasını inceleyen bir yüksek lisans tezi öğrencisiyle konuşuyordum. Bana Ekim 1960'da ee, MBK'nın Milli Birlik Komitesinin yani 21 Mayıs darbesini yapanların bir broşürünü getirdi, fotoğraflı broşürü. İşte niçin içerdeler, niçin Demokrat Parti yöneticileri yastada da tutuklu haldeler yargılanacaklar, ne büyük suç işlediler diyen onu anlatmaya çalışan bol fotoğraflı az yazılı bir bir broşür. Bu broşürde şu şöyle bir şey var. Ee, Devlet polis esasında poliste bir nefret unsuru polis e, halka karşı e, silah kullandı e, ve e, şöyle işte e, halk e, isyan etmiş buna karşı polis silah kullanmış ve gö şey gösteriyor bir çocuk var polise taş atıyor diyor ki işte halka karşı ha, e, halkın silahı taş polisin silahı ee, tabanca gibi bir, bir tabir kullanmış veya onu ima etmiş. Yani bu kadar masum bir eylem yapan kişilere e karşı polisin kullandığı silahlı e, bastırma operasyonunu e, bir Demokrat Parti'nin barbarlığıyla ilgili bir e, belge olarak orada tutuyor. E, e, bugün ne yapılıyor? Evet çok ilginç. Buna ben de ufak bir şey ilave edeyim. Günlük gazetesinde vardı. E, dünkü günlükte yani 3 ayrı fotoğrafla 3 ayrı seneden aşağı yukarı aynı tarihlerde. Yani 22 Mart 2008'de işte Cüneyt Ertuş'un 14 yaşında bir çocuk kolu bükülüp şey olarak kolu hatta zedelendi ama dava açılmadı. Polisler görevlerinin başında diyor. 23 Nisan 2009'da dipçik olayı vardı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gene 14 yaşında Seyfi Turan'ın kafasına Silah dipçikleriyle vurulması var. Dava Asparta'ya alınmış polis korumaya. E, ve nihayet çok yakın birkaç gün önce, 3 gün önce olan şeyde de 13 Nisan 2010'da da e, polis, 5 e, polis annesinin gözleri önünde 14 hak yaşındaki ha, ha, Hatip Kurt'u evet. E, yani sonuç 2 polis şimdilik açığa alındı diyor ama yani sonuç olarak polise dokunan da yok Hakkari'de filan. Orada zaten bir e, sanki e, sanki e, bir e, şey yapılıyor. Yani bir e, kin var karşılıklı ve polis e, sokakta e, hızla koşan çocuk gördüğü andan itibaren e, onu e, bastırmak, telip etmek ve bir şekilde o kinini e, tatmin etmek e, e, refleksi içinde gibi davranıyor izlerim var. Yani bir rasyonel davranış ee, ...kalıplarının dışına çıkmış durumda... ...gibi geliyor bana bir... bir ...fotoğraflarda gibi. onu gösteriyor... Evet. Bu ...yani çok acayip bir şey... Evet, evet. <gülüyor> evet. Evet. ...yani burada... ...dolayısıyla söyleyeceğim bu... ...bir gerçekten... ...şizofrenik bir yapıdayız... ...başbakan ne düşünür... ...İçişleri Bakanı ne düşünür... ...efendim yargıya dokunamayız mı der... Ama dergiye dokunmuyorsam bunlar polisin yaptığı operasyonlar. İçişleri Bakanlığı'nın haberi olmadan bunların yapılması mümkün değil. Bir taraftan Kürt açılımı lafı edeceksiniz. Diğer taraftan bu kadar belediye başkanını e, tutuklu olarak e, yargılamasını bekleyeceksiniz. Ben doğrusu e, bu ne kafalarından ne geçtiğini anlamakta zorlanıyorum. Korkum şu ki aslında belki de kafalarından bir şey. insanlar Yani bu yöneten kesimin... ...kafasından belki de bir şey geçmiyor ve sadece kısa vadeli e, operasyonlarla e, zaman geçiriyoruz gibi geliyor. Bana iz, bana öyle bir izlenim veriyor. Bu, bu bir toplu, rasyonel, uzun vadeli düşünülmüş, tasarlanmış işlerin parçası gibi gelmiyor bana. O zaman da tabii kontrolden bir tamam. sütün çıkması tamam. çok tamam. kolay. Hiçbir yani. denetim her, evet. her, her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu da çok endişe verici. Evet. Evet. Cumayı böyle kapatmak Peki. iyi olmadı ama bu arada dinleyici isteği olarak talebini yerine getirdik Jean-Ferrand'ın La Femme et la du Monde değil mi? De l'homme. Erkeğin geleceği, geleceği kadın, kadın erkeğin geleceği. Jean-Ferrand'ın en sevdiğim parçalarından biri. Onu da e, çalıyoruz şimdi efendim. Çok teşekkürler. İyi günler. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon et le futur est son royaume Face à notre génération je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme Entre l'ancien et le nouveau Votre lutte à tous les niveaux De la nôtre est indivisible Dans les orbes qui font les lois Si les uns chantent par ma voix D'autres décrètent par la Bible Le poète a toujours raison. Qui détruit l'ancienne raison l'image d'Ève et de la femme face aux vieilles malédictions je déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme pour accoucher sans la souffrance Pour le contrôle des naissances Il a fallu des millénaires Si nous sortons du Moyen-Âge Vos siècles d'infini servage Baisent encore lourd sur la terre Le poète a toujours raison Qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume remett à l'endroit la chanson et déclare avec aragon la femme et l'avenir de l'homme il faudra réapprendre à pi Ensemble, écrire un nouveau livre Redécouvrir tout possible. Chaque chose enfin partagée Tout dans le couple va changer D'une manière irréversible Le poète a toujours raison Qui voit plus haut que l'horizon Et le futur est son royaume Face aux autres générations Je déclare avec Aragon La femme est l'avenir de l'homme Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Açık Gazete Alp Ulagay ile Spor Günaydın Alp Günaydın, günaydın abi Günaydın abi Günaydın abi. Evet, bugün biraz spor konuşma fırsatımız olacağı benziyor. Hatta ee, çeşitli dallarından da bahsedebiliriz. Evet, rally var, bisiklet turu var, Fener kız voleybolcular var ve Amerikan basketbol NBA üzerinde azıcık konuşabiliriz hepsinden. Aynen öyle. Ben yani Türkiye'de biraz uluslararası bir hafta geçiriyoruz. Dünya Rally şampiyonasının e, Türkiye ayağı var örneğin. Bu hafta yılın yani Dünya Ralli Kampiyonası'nın dördüncü ayağı Türkiye Rallisi. Bu kez İstanbul civarında koşuluyor. Ee, daha önce e, beş kez yapılmıştı Türkiye Rallisi ama hep Antalya, Kemero civardaydı. Bu sefer e, İstanbul'da dün Sultanahmet'te bir sembolik e, açılış yaptılar. İşte yollar, mallar kapandı. E, aynısı geçen Pazar Türkiye Bisiklet Turu'nun prolog bu için olmuştu pazar günü. Yine Sultanahmet'i kullandılar yeni kapıyı. Tam da üniversite sınavının olduğu gün yollar falan kapalı. Acayip bir şey olmuş tabii. Ee, öğrenci velileriyle YGS sınavına girecek öğrenci velileriyle e, bu bisiklet erişi üzerinden e, yolları trafiğe kapatan polis memurları arasında epi tartışma çıkmış. <gülüyor> Bayağı. Bugün de aynısı e, Kadıköy için söz konusu çünkü e, e, seyirci etabı var dünya herhalde İstanbul Türkiye herhalde seyirci var ve Kariköy'de e, Rus'tunda falan bir sürü Kariköy'e bağlıyorların bir sürü kapalı ve cuma akşamı olduğunu düşünürsek tabii yine bir sürü kişi için. E niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Hayatı bu kadar alt üst edecek. Bunun bir keyif yani özellikle de motorlu bir araç için böyle bir keyif düşünemez şehirdekiler adına. Yani. E, aslında şöyle tabii sporu seven ülkeler ve şehirler için bu bir eziyet değil, bir keyif olur. Yani o zaten şöyle düşünür o şehirde yaşayanlar. E, hani biz bu sporları seviyoruz. Şehrimizde istiyoruz. Hani yılda da bir kere, iki kere olan bir şey. Biz buna razıyız. Girip hani 100 bin kişi, 500 bin kişi seyredeceğiz. Böyle bir anlayış olur. Hani hele pazar günleri için zaten öyle ama geçen pazar işte sıra, bir şey, sıra dışı bir durum. Tabii çok hesap edilememiş. E, bisiklet turunun tarihi bir yıl önceden belliydi. Muhtemelen e, herhalde e, parkur da bir 7-8 önceden belli olmuştur. Yani o gün üniversite giriş sınavının olduğu İlk postamanın oldu. Ee, dikkatlerden kaçmış, ee, hani diyelim ki federasyonun organizasyonun organizatörlerin dikkatinden kaçtı. Ee, yerel yöneticilerine de dikkatinden kaçmış. Yani belediye, valilik falan şöyle bir şey hesap etmemişler hatta yani son 2-3 güne kadar hesap etmemişlerdi. Normalde geçen pazar günü işte Yeni Kapı, Sultanahmet, işte Çaptadı Kapı o civardaki yollar sabah 4'ten itibaren kapalıydı pazar günü. Sonra uyandılar 2-3 gün kolay işi, Aa üniversite sınavı var bu sabah diye ve e, sınav 9.30'daydı. Yolları galiba 9'da kapattılar. Hani 0-4'den 9'da bir 5 saat kaydırma yaptılar yine. Ona rağmen tabii son dakikacı Türk halkı 9.30'a e, herhalde 4-5 dakikalık. Sınav yerine gittiği için şeyler olmuş yani. Okula yakın yerlerden işte arabayla girememişler. Oradan park edip koşmuşlar. Polisle tartışanlar edenler. Baya bir karan bulmuş. Gördüğünüz gibi sporun dışına çıkardım hemen olayı. Evet çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bey, Ama bu da yani şeyin bir parçası. İşte rally ya da bisiklet aslında daha ufak. Mesela bir şehri hele böyle büyük şehirlerin. Önemli kısmını kitleyen daha şey bir organizasyon var dünyada. Maratonlar mesela, yani şehrin içinde yapılıyor. Şairleri tamamen hani biraz parkları falan kullansa da ve 42 kilometre olduğunu düşünün maratonların. Yani ve sabah diyelim yediden akşam bir ye kadar yani onun iki saat ve pazar günleri yapılıyor. İşte Paris, New York, Londra, Chicago, Boston, Rotterdam hep bu şehirlerde Berlin bu şehirlerin birçok yolu ana caddesi trafik kapalı oluyor saatlerce. Evet benim ama asıl itirazım Hı -hı. iyi ifade edemedim. Hı. Yani pedal gücüne ya da beden gücüne değil de daha çok motor gücüne dayanan şeylerde çok anlam veremediğimi söylemek istedim. Hı -hı. Yani otomobille itirazım var. Anladım anladım. <gülüyor> Doğru. Orada şöyle zaten e, Rali'nin zalinin asıl özel etapları şeye kapalı, trafeye kapalı yani trafik kapatılmış yarı toprak yarı asfalt alanlarda yapılıyor ve e, yani bugün as başlayacak e, e, asıl şeyler e, özel özel etaplar e, İstanbul yakınında işte Darlık Bosnae falan oralarda yapılacak riva yani şehrin içinde değil evet. şehrin yani <gülüyor> ilk sınırları içinde ama şehir sınırlarının dışında sadece işte oraya gidebilecek seyir sayısı da bir sınırda olacağı için bu bütün büyük rallilerde yapılır. Hani şehre merkezine ya da merkezine yakın bir, böyle bir alanda e, seyirci bir şey. özel tabi tabii yapılır. Orada bir, bir parkur oluşturulur. Ve o parkurda da işte e, daha kısa bir mesafede tabii. Işte, birkaç yüz metrelik mesafede e, ralli pilotları ve ko pilotları becerilerini konuştururlar. Seyirciler de işte özel tribünlerden hani o kısa mesafede ne yaptığını görür o rallicilerin. A, a, mesela a, daha önceki Türkiye rallilerinde ralli işte kemer vesaire oralardaydı ama Antalya şehir içinde e, bir özel alan vardı orada her sene bir seyirci özel tabi yapılırdı bu kez Kadıköy e, tercih etmişler yani rallinin e, geçtiği yerlerde işte Riva, Bosane, e, Anadolu yakasındaki mevkiler olduğu için Kadıköy tercih etmişler Kadıköy değil acaba çünkü şehrin trafikini çok kitleyecek bir alan, ee, mesela hani Pendik vesaire olabilir miydi? Muhtemelen işte o ilgisini düşünmüşler, yani merkezi bir yer, hani her taraftan gelen olur diye. Ee, ama Cuma altı da tabii bunu organize edince epi bir trafik sorunu olacağı doğru. Evet, biraz hır çıkacaktır gibi <gülüyor> geliyor. Bakalım. Bir de şu var, yani birçok kişinin şehirde yaşayan haberi olmuyor yani ilan ediliyor şu yollar kapalı falan diye ama e, geçen pazar olmuş. Muhtemelen bugün de olacak. Evet bir de e, şimdi bu etkinliklerin sportif yönlerine gelelim. E, önce bisiklete bakalım. Geçen pazar başladığı için öncelikle oraya verelim. <gülüyor> Türkiye Toru e, yıllarda düzenleniyor. Hatta bu sezon 49.sü galiba. İşte önce Marmara bisiklet turu olarak başlamış. Sonra Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu ama e, özellikle yani 80'lerde, 90'larda böyle hani zor yapılan işte Avrupa'dan da dünyadan demiyorum Avrupa'dan da böyle 4. 5. sınıf takımların işte niyetine katıldığı bir organizasyona dönüşmüştü. İşte 3-2 sene önce Türkiye Bisiklet Federasyonu bu turu biraz dönüştürmeye ve bisiklet hani bir yan amacı da olan ülkeyi tanıtma yolunda kullanmaya karar verdi ve işte ee, öncelikle işte parkurları biraz parkurlarla oynadılar yani genelde işte e, İzmir Antalya arasındaki e, turistik şeyleri yakın e, turistik şeyler arasında yapılır diye işte orada bir takım değişikler yaptılar e, sonra e, yurt dışından bir Alman e, çekim ekibi tutarak yani tamamen profesyonel bisikleti bilen bir e, teknik ekibe çektirdiler turu ve Eurosport'ta yanıtmaya başladılar. Tabii sanırım onun için belli bir ödeme yapılıyor Eurosport'a. Ee, bu sezonda bu tur yani geçen iki sezonki başarılı organizasyonlar sayesinde işte bir üst kategoriye çıktı. Ee, ikinci kategori deniyor. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin kategorisinde ve işte 4-5 tane önemli takım geliyor. En iyi bisikletlerini getirmiyorlar tabii çünkü onlar bu mevsimde yapılan işte tek günlük klasik yarışlara odaklılar. Yani o işte Kolombiya takım var diyelim. Ee, en iyi bisikletçilerini o yani 6-7 kişi oraya yolluyor. İşte 5-6 kişilik daha ikinci bir takımı e, Türkiye turuna yolluyor. Hmm. Bu, bu seneki turda da e, demin bahsettiğim Kolombiya takımından Alman Gravel mesela dikkat çeken isimlerden birisi. İlk iki etabı kazanmıştı. Dünkü e, dördüncü etabı da finiste tekerlek farkıyla kazanmayı başarmış. Üç etap birden kazandı yani Alman sporcu. E, ama genel klasmanda İtalyan Giovanni Visconti lider. Bu evet. üç etabı da kazanmasına rağmen Almanın öyle mi? Evet çünkü o sprinter tabi yani asıl amacı evet. onun hani genel şeyden e, genel klasman birinciliğinden çok etap kazanmak. Evet. Çünkü onun ayrı primleri para ödülü var onu oynuyor işte. Hani bisikletteki bu hani e, genel klasman şampiyonluk şampiyonluk adayı ya da e, sprinter bisikletçiler arasındaki doğal bir ayrım. E, Türk takımı da var tabii. Türk milli takımı da yani genelde bisiklette e, hani e, milli takımlar çok yarışmaz ama Türkiye'nin o kadar kuvvetli bu ekiplerle yarışabilecek bir kulüp takımı olmadığı için e, Türk milli takımı katılıyor ama Türk milli takımı iki sporcusunu kaybedince dört bisikletçiye düştü ve takım klasmanında yer alamıyor ve şu ana kadar da çok geride yer aldı. Yani etaplarda hep 60 70 sırada yer olabiliyor bisikletçiler. Yani bu turun önemli şu, Türkiye bisiklet turunun bu istikrarda 4 sene bu önemde dört sene daha devam ederse bu televizyon yayın kalitesi, işte Eurosport'taki yayın bir sınıfta atlayıp yani bu önemli takımlara birkaç takımın daha eklendiği çok da önemli bir tur haline gelebilir Çünkü dünyada böyle 50-60 yıldır devam eden bir haftalık turlar var. Cumartesi başlıyor, bir pazar bitiyor. Hani 7-8 etap ama işte İsviçre turu, Katalanya turu, Bask bölgesi turu gibi. Ve bu turlar hani üç büyük tura Fransa, İtalya, İspanya bisiklet turlarına hazırlık gibi görüldüğü için dünyanın en isimleri bu turlara katılıyorlar. En yüksek form düzeninde olmuyor mu? Onu seyretmek bile büyük bir olay tabii. Henüz o seviye gelmedi ama hani Türkiye bisiklet turu 49 değil yani üç yıllık diye belki bu seviye düşünmek lazım. Belki 2015'te bambaşka bir turu diyeceğiz. O zaman da şey olacak yani tarihinde de bir ufak oynamayla belki çok daha önemli bir tur anne gelecek. Yani bir, Şimdi atıyorum İsviçre ya da Katalonya bisiklet turu seviyesinde bir tur izleyeceğiz belki. Yani belki 2015'te yeterli değil. Hani biraz daha fazla para harcamak gerekecek. Hani biraz daha sonra ama yani onun için atılan adımlar iyi. Evet bu Gerçekten... yani şey bu 5 yılda bu kategoriden bir fark olmayacak diyorsun. Ha belli de olmaz ya bu biraz sarcadığınız para ve gösterdiğiniz çapayla biz yani Şimdi turun tam bütçesini bilmiyorum 3 değil biz 8 milyon dolar harcayız diyorsanız, e, hani yollarınızı falan da inlemeniz lazım. Türkiye'de bir de onlar da sorundur mesela. Bu normal karayolunda yapıldığı için e, yolların kalitesi vesaire yani uluslararası bisiklet birliği ona da bakıyor. Bizde hep yollardan da yakınır, yakınır şeyler. Bisiklet, Türk bisikletçiler de yakınır. Lastikimiz patlıyor falan. Genelde yolların en iyi olduğu şeylerde yapılıyor işte turistik bölge olduğu için hani evet. Fethiye, Antalya, Bodrum, Pamukkale buralar genelde e, Türkiye'nin en iyi karayolları. Yine hani seviye olarak belki e, Almanya'daki kadar değildir buna rağmen. E, bir de işte bazı tırmanma etapları lazım yani. O yüzden hani bir şekilde acaba Kapadokya kaydırılıyor mu? Bu da şey dönem Tabii bu da lojistik çok önemli. Hani yüzlerce kişiyi ee, bir şehirden bir şehire çok fazla götüremezsiniz. Hani etapların birbirine biraz yakın şehirlerde, takip eden şehirlerde olması lazım. Tabii geçen hafta prolog etapının İstanbul'da yapılması da aslında bu tanıtımın e, turu daha büyütmenin bir e, yollarından biriydi. Yani ülkenin en bilinen, son yıllarda yıldızı parlayan şehrin, şehrinde bir 4,5 kilometrelik ilk etap yapıp prolog olarak e, adlandırılıyor. Yani televizyon yayınında işte hem İstanbul'u biraz göstermek ve işte sporcuları da takımları da ilk olarak İstanbul'a getirmek. hani Hem e, takımlara ve sporculara hem de izleyenlere biraz daha tanıtım yapmak. Bunun amaçlarından biriydi. Herhalde bu taktiği ilerleyen senelerde de kullanacaklardır. Evet. Peki bir, bir diğer konuya geçelim o zaman. Fenerli Kızlar'ın. Başarısı ikinci oldular. Onun konuşma fırsatımız bulamadı. Geçen Oğlum. hafta dağıldık, unuttuk. Evet. Yani Kana gitmeden önce Fenerbahçe kadın voleybol takımı. <gülüyor> Şimdi bu tartışma <gülüyor> devam ediyor. Bayan kadın. Biz kadın demiştik galiba. Evet kadın ee. demiştik. Ben hala eskilerden kalma kızlar diye kullanıyorum. Evet, yani o hatta onunla ilgili işte bu Kana. Acı Badem grubu bir sürü e, konuk götürdüğü için yani spor basının dışından da konuklar vardı e, kim? Cengiz Çanday galiba o mesela kız voleybol takımı da yazmış bütün yazısında Evet. E, bizim, ben de kaç 13-14 yaşında kızlar mı oynuyor acaba dedim ama Orta, o bizim e, kuşağın e, çok da hoş bir yazıydı ben de okudum onu <gülüyor> kanıma girdiniz <gülüyor> hatta iki yıl yazdı ben üstelik seyrettim de bir Fener'i desteklediğim pek ender şeylerden biri oldu. <gülüyor> evet, evet yani Fenerbahçe giderken bahsettik ve hani almasının çok sürpriz olmayacağını, şampiyon olduğu hal takdirde büyük bir başarı olacağını söylemiştik. Yani o hafta sonundan sonra böyle bir voleybol askı geldi zaten Türkiye'ye. Ama çok da heyecanlı ve çok güzel oldu maçlar yani. Evet evet. Müthiş yani, heyecanlıydı. Hatta belki yarı final maçı finallerle evet. daha heyecanlı. Evet. Final maçı da keza yani. 3-2'lik 2 iki maç olduğu zaman zaten hele bu kadar ucu ucuna giden 2 maç olduğu zaman. Yarı finalin son seti yani hakikaten kalp durdurucuydu yani. <gülüyor> tabii yani ev sahibi takım tabii orada seyircisiyle beraber e, kafasını duvarlara vurdu herhalde. Işte. Çünkü çok evet. Finalin ucuna kadar gelmişlerdi. Yani son işte o 2-3 tane masresini değerlendirmedi onlar mesela. E, o işte yani Konuda cilvesi biraz bu. Yani iki gün önce yani çarşamba günü Türkiye Kupası rövanç maçı vardı. Geçen pazar ilk maçı oynanmıştı. Örneğin ee, Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom takımın biraz uzun bir isim var. Ee, Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı geçen pazar. Türkiye'deki gengisini aldıdı. Çarşamba günü onun rövançı vardı. O da belki yani o şeydeki e, kandaki maçlar kadar heyecanlıydı. Öyle mi? Rövanç Hı -hı. maçı evet. Yani Güneş Sigorta 2-2'den 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Son seti aldı 3-2 ama pardon son seti Fener aldı 3-2. İlk maç 3-2 olduğu için altın setleniyor. Bir altıncı set oynandı. Ve ne oldu? Ve Fenerbahçe aldı. Evet. Ama yani 4-2 3-2'de. <gülüyor> <gülüyor> 4-2 bitti maç. <gülüyor> Ve Türkiye Okupası şampiyon oldu Fenerbahçe. Ama yani 6 set süren 2,5 saat falan sürdü maç. Ki yani bu son 10 yılda geçilen her hatanın sayı olduğu sistemde bu kadar uzun bir maç Ender evet, rastlanıyor. Evet. Bir türlü bitmek bilmedi. E, kana dönersek yani Fenerbahçe'nin sezon başı amacının zaten dörtlü final olduğunu konuşmuştuk. Hala bahsi sürüyor. Hakikaten de oraya çıktılar ve ev sahibini yenmek de zaten büyük bir başarı. Onu da başardılar. Finalde ise tabi e, Foppa Pedretti, Bergamo çok tecrübeli bir takım. Şöyle yani kurum olarak tecrübeli, ee, Kaçıncı finali? Ee, dokuzuncu finaliydi galiba. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyon Kulüplerde, Kupa birde. Fenerbahçe Ve... adı acaba demse bu sene kurulmuş bir takım değil mi? Değil yok Fenerbahçe hep vardı tabii. Ha, ha, hep vardı yani ama bu bu, bu forma sponsorla iki yıldır evet. devam ediyorlar yani. Hani evet. Yeni bir yapılanmanın ikinci yıl diyebiliriz. Hı -hı. Ee, bu sana işte bütçeyi de arttırdılar yani o sayede. Ee, buralara gelirler ama rakip takım yani 15 yıldır bu seviyede oynuyor. İşte 98-99'da ilk kez galiba Avrupa şampiyonu olmuş ve da, 6 yani bu Fenerbahçe ile oynayana kadar 6 kez Avrupa şampiyonu olmuştu. O gün 7.yi kazandı ve hani son setteki ıı, oyuncuların rahatlığı falan anlaşılıyordu o tecrübenin ne kadar oldu. Hem biz kazanırız ya zaten. iki seti verdik ama sorun hani evet. değil falan gibi böyle bir ifade vardı. Fenerbahçe'de ise mesela o kan maçında bir son sonsetti. Mesela Gamava dışında pek kimse şey yapmadı yani direnmemişti. Yani i̇şte o bu seviyede maç oynamanın ilk defa bralarda çıkmanın verdiği bir tecrübesizlik... Tabii seni muhtemelen bu yapılama devam edecek. Seni daha farklı olacaktır. Herhalde ben devam edeceğini düşünüyorum. Fener, yani Fenerbahçe Acibadem'in yatırıma ve bu takımın muhafazeciliğini düşünüyorum. Sen başka türlü olacak? Yani yine onlar dörtlü finalin adayı olacaklar. Ee, hani yere finale finale geldiklerinde, biz burada neymiştik geçen sene biliyoruz ya. Evet duygu yani bu... Şey de bu yani şimdi Avrupa'nın en büyük kupasıydı bu değil mi ve ikinci evet. oldu Fenerbahçe evet, Acibadem. Evet, evet, evet. Evet, evet. evet oldukça önemli bir başarı. Evet. Ee, Tabi bir tek şunu vurgulamak lazım hani e, yani yabancı oyuncuları tabi çok iyi Fenerbahçe'nin e, ve hani başarıda büyük pay sahibi. Şimdi şeylere bakınca da e, ben hani o kaybedilen maçın altısında da bir yazı yazdım. Hani büyük başarı ama şunu unutmak lazım yani 5-6 milyon dolarlık bir bütçe söz konusu burada. Bu hayli ciddi bir para. E, yani duyduklarımıza göre Kan takımının 2 milyon yürüyormuş bütçesi. Demek yani yani 2,5 milyon dolar falan yapar. Hı hı. Fenerbahçe onun iki katı bir bütçeyle buraya geldi. Ee, yani o hani bütçelere Kan takımının topuzunu kaçırmak lazım. Çünkü yani e, paranızda sınır yoksa istediğiniz takımı kurarsınız. Şampiyon olursunuz. Orada yani birkaç Türk oyuncu da belki ön plana çıkaracak bir sistemi düşünmek lazım. Türk oyuncular da iyi çünkü Fenerbahçe'nin yani 4, tane evet gayet net var. görünüyordu. evet ee, Yani yeteri kadar faydalanamadıkları oyuncular var. Belki mesela gelecek seneyi e, hani böyle bir ufak bir geçiş senesi yani yine dörtü finale eşlesinler. E, ama hani çeyrek finalde elenilirse bozulmasınlar. E, sonraki üç dört sene için böyle bir ufak bir geçiş senesi yani kadroyu çok bozmadan ve bütçeyi hani bu seviyede tutarak. Çünkü yani on milyon dolarlık takım kurarsanız e, İtalya'nın takımının oyuncularını da alırsınız. Yani, öyle düşünün. E, Muhtemelen onlar bu kadar para harcamıyorlardır. Çünkü gelecek sene şöyle bir durum var. Şimdi e, Fenerbahçe bu konuda kulis yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 3 sene önce aldığı kararla e, yabancı sayısı azaltılacak, bir azaltılacak. Bu Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı birini göndermesi anlamına geliyor. Ya da göndereceklerinin yerine yenisini alamayacak bir taneyi. Fenerbahçe'nin o yönde bir itirazı var. E, bu hep futbolda da e, devam eden şeydir işte Yavan sayısı artsın, kalksın, serbest bırakılsın. Şimdi voleybolda var. Ve Voleybol Federasyonu'nun düşüncesi şu yani milli e, takım düzeninde de başarılıyız voleybolda. Belki en az Fenerbahçe kadar. Çünkü Avrupa ikincisiydi Türkiye 2003'te. Sonra hep yani Avrupa'da en iyi 4-5 takım arasında e, şey kalmayı başardı. İşte dünya altıncısı oldu. Bunun için Türk oyunculara ve onların forma giymesine ihtiyacımız var. Yani ligde 3 artı 1 yabancı olacaksa durum kötü. Biz Türk oyuncularının oynamasını istiyoruz ve bu kararı hani 3 yıl önce bunun için almışlar. Bir sene ertelemişler. Şimdi bu sene uygulayacağız diyorlar. Fenerbahçe'nin itirazı var. Ya hani ilikans alıp sadece Avrupa'da atacak yabancı oyuncularını ki çok akıl karı değil çünkü hani oyuncu değişikliği olsa da basketbol ve futbol gibi değil yani o kadar efektif faydalanamazsınız. Ee, ya da hani voleybol federasyonu kararından önce ama onlar şeyi düşünüyorlar tamamen. Yani olimpiyat vesaire milli takımı düşünüyorlar. vardı ee, bir herhalde bu lig falan bitince de biraz sonra bir ciddi tartışma yaşanacak öyle gözüküyor. Evet. Bu peki bunu takip edeceğiz herhalde. Bir de son olarak da NBA'in, yani Amerika'da profesyonel basketbolun son maçları bitti yani NBA değil mi lig? Normal sezon bitti. Normal sezon ee, bitti. Az süremiz kaldı. Yani şöyle değinelim. Ben ondan değinelim istemiştim. Gerçi bundan sonra iki ay boyunca playoff maçları var. Ee, hani biraz Türk oyuncular nasıl bitirdi bu sezonu diye. Yani Hidayet Türkoğlu çok şaşalı bir tansiyar yapmıştı ama devamı iyi gelmedi. Takımı da masaj bir takımdı. Toronto Raptors. Son bir buçuk ayda tamamen çuvalayıp playoff'un dışında kaldılar 9. takım olarak. 8. Yani olsalar Doğu yakasından playoff'a giriyorlardı. Son iki, son maça kadar çabaladılar ama bir galibiyeti azalarak rakipleri Chicago'dan 9. oldular. Yani Hidayet ve takımı için Hayal, bir hayal karakteriz onun tam anlamıyla yani Öyle o da şey. takıma çok uyum sağlayamadı biraz koçla tartışma yaşadığı falan parayı da üstün tuttu galiba son tahlilde daha iyi bir takımdan da almış, almış olduğu tekliflere biraz rağmen biraz daha iyi bir takım evet çok çok iyi değil. biraz daha iyi bir takım Portland Blazer. ama onlar da işte playoff'a altıncı yani dördüncü girmediler altıncı ya da yedinci girdiler Batı yakası da çünkü çok daha güçlü takımların olduğu bir e, güçlü takımlar var orada. E, bir de yani belki söylene göre işte yaşam şartları hani Toronto, Portland'a göre daha Avrupa'yı bir kent, e, biraz daha Avrupa'ya benziyor. Türkiye belki ulaşım şimdi direkt uçuş var mesela hı hı. İstanbul Toronto. Belki onları da düşündü. E, hani o kadar detayını bilemiyoruz. E, biraz daha fazla para aldığı doğru bir tarafa göre. Ee, ve hani kariyerinin son büyük transferini yaptığı işi gereği. Ama hani iki tarafta çok mutlu değil. Tabii takımın nelerinde değiştiğini bilmiyoruz seneye. Ee, Hidayet'in eski takımı Orlando'da ondan almasından sonra, sonra biraz bocaladı ama onlar son bir buçuk iki ayı çok yoğunayıp Doğu'da ikinci oldularmışlar. Yani şu, geçen sezon final oynamışlardı. Şimdi de şampiyonluk adayı e, ünvanlarını koruyorlar. Yani e, yine finale oynarlarsa çok sürpriz olmaz. Mehmet Okur'un Utah ise onlar son maça kadar Batı'da ikincilik de beşinci olabilirler. ama yani çok zorlu batı yakasında daha iyi durumda Utah yani Batı'da kan götürüyorsunuz onu öyle düşünün yani takımlar arasında bir ikişer galibiyet var yani iki galibiyetle ikinci yerine beşinci oluyorsunuz öyle düşünün ve tabi playoff'taki yolu çok etkileyecek peki bu NBA'de kim hani finale kadar gidebilir Tabii herkesin gözü iki oyuncu ve takımlarında Lebron James ve Cleveland Cavaliers, Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers geçen sezon beklenen final bu sene olur mu? Hidayetli Orlando geçen sezon Cleveland'ın yolunu kesmişti. Beklenmedik şekilde. Herkes iki yıldız ve takımının finalde oynamasını bekliyor. Olabilir ama yeteri kadar özellikle Lakers yeteri kadar güçlü ve geçilmez gözükmedi yani Batı'nın iyi takımıydı belki ama e, zorlu belki de 20 maça kadar gidecek bir flan öncesi 20 maça kadar gidecek playoff serileri oynayacak e, bu da kolay değil yani ufak tefek sakatlıklar formsuzluklar etkili olabilir çünkü e, maçlar giderek sıklaşacak ve zorlaşacak onu sabah katmak lazım e, ben hani Lakers'ın yolunu biri kesebilirim acaba diye düşünmeden edemiyorum Sanki Cleveland daha zayıf doğuda. Daha kolay gidecek finale. Ondan da bir eşleşme problemi oldu gerçi. Chicago, yani Toronto istiyorlardı. Chicago geldi. Sonra da Boston Celtics olabilir. Evet, yani şeyin de yolu kolay değil tabii. Cleveland'ın yolu yolu kolay değil. Ama Amerika işte bu şeyleri işte şeyler. hep. Şu iki yıllık olsun reytingler atsın. Şu kadar izlensin. Ticari bakarışa sportisten çok biraz. Evet. Ben <gülüyor> daha henüz favori sorma aşamasına gelmedik diye burada bence bırakabiliriz. Ben daha nasıl yürüyeceğim hiç tahmin yapmayın. <gülüyor> hiç tahmin <gülüyor> falan yapmayın. Onun da ayrı bir tadı var ama senin <gülüyor> ta ta <gülüyor> benim tahminim. Benim yaptığım tahminin tersinin tersini bulup <gülüyor> <gülüyor> kesin bir sonuç alabiliriz yani. Evet, hakikaten. Peki çok teşekkürler. Haftaya görüşmek evet. üzere. Alp Spor Evet böylece Alp Spor'u da bitirip açık gazete programlarının da bu haftaki sonuncusunu bitirmiş oluyoruz. Artık bize koridora yürüyerek çıkmak kalıyor. Henry Mancini'den bir parçayla bitirelim. ...onun da doğum günüydü... ...1924'te bugün doğmuştu... ...Henry Mancini... Yani ...1994'te... ...hayata veda etmişti... ...çok çeşitli ödülleri olan... ...Amerikalı besteci... ...orkestra şefi ve aranjör... ...Pink Panther theme çok biliniyor... ...Pembe Panther bizim de... ...reklam jingle'ımız olan parça onun... Pek çok başka ünlü şey de var ama biz çıkarken Baby Elephant Walk yani Bebek Fillerin Yürüyüşü adlı parçayı seçtik sizin için ayrılırken onu çalacağız ve böylece de çıkıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. 갔을 때